a yeah. İzlediğiniz mekâinat Bugün 25 Ocak Pazartesi. Yıl 2010, ay 1, gün 25, Kasım 79. 1431 Hicri Seferon, 1425 Rumi Ocak 12. Fırtına, soğuk, uluslararası gümrük günü. Günün tarihi 48 yıl önce bugün 25 Ocak 1962'de Ahmet Hamdi Tanpınar vefat etti. Son Çağ Edebiyat'ın şair ve yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'da doğmuş, dilimize yeni bir ses, bir değiş getiren sanatçı olmuştur. Günün nasihatı. Kendinize hoş haberler verin. Niçin kendinize kötü haberler veresiniz? Fakat yorgunum, hastayım, mutsuzum, sinirliyim dediğinizde yaptığınız başka nedir ki? Böyle şeyleri yüksek sesle söylediğini, hatta sesle ifade etmenin içinizden geçirdiğinizde kendi kendinize zarar vermektesiniz. Kendinize hoş haberler verin. Günlerinize elinizdeki iyi şeyler için şükran hissi duyarak başlayın. Bilhassa bedbin insanlardan uzak durun. Yemek listesi gün 25. Mercimek çorbası, pilavlı tas kebap, zeytinyağlı ıspanak ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi Go out, and go out and get down but now you got it. Sunday morning you go to church Herkes Açık Radyo 94.9 burası ve açıkradyo.com.tr'den de yayın yapan, internet üzerinden yayın yapan Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi. Haftanın ilk Açık Gazetesi'ni açıyoruz. Ömer Madra, Avi, Haligua ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiplerle birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Eta James'e de bir günaydın dedik. Eta James bin, yirmi, bin 1938'de 25 Ocak'ta. Doğmuştu. Aslında da James Hetfield. Ma herkes Hetfield James diye biliyor. Blues, Soul, Rock, Gospel ve Jazz dallarında hem şarkıcı hem besteci, söz yazarı olarak da çok tanınmış önemli bir sima. Onun tabi parçayı da onu almak için seçerken de biraz da hava şartlarını da dikkate aldık ve Stormy Monday, fırtınalı. Pazartesi adlı şarkıyı da metaforik olarak kullanmaya karar verdik. Uyum. Metafor falan değil bayağı düzden gidiyor zaten fırtınalı pazartesi. Şarkının sözleri de salı daha da kötü daha olacak. Da kötü. Çarşamba da diye devam ediyor zaten. Evet bizde, bizdeki şeyler de öyle. Her ne kadar hürriyetin hafta sonunda yazdığı kadar. Rus meteorolojisine göre eksi 15 derece olacak çarşamba günü İstanbul. Gerçi e, ilginç şeyler seyrettim CNN Türk'te e, normalde meteoroloji bültenini sunan Beyefendi şu an adını hatırlayamıyorum... ...bağlandılar... Ee, ...ve işte X 15 olacakmış çarşamba günü... ...Rusya meteorolojisi söylemişti... ...adam bir kekeldi bir süre... Ee, ...ben görmedim hiç bunu... <gülüyor> ...dedi... ...öyle hızla geçtiler orayı şey, falan... ...şimdi sen hürriyette laf mıydın? Hayır... Hı. ...valla... ...tabii biz... ...hürriyet kadarse olanaklara sahip olmadığımız için sadece... Gayri resmi hava tahmin durumlarını Miktat Bey'le konuşarak elde ediyoruz. Kadıoğlu'yla profesör o da bakalım ne demiş. En şey pazartesi salıya bağlayan gece 7-7 derece hatta belki eksi 9 da olacak diyor. Ama ondan sonra da yani en kötü salı görünüyor. Sonra çarşambadan itibaren tekrar daha ısınmaya başlıyor hava bizdeki bilgiler bu şekildeydi ona göre biz de şey yaptık yani yüksek basınç alanlarıyla iklim veri tabanı meselesi biz bizim bilgilerimiz ...hürriyet 2 ile tam uyuşmuyor ama ne yapalım o amiral gemisi diye adlandırılıyor hem yani biz Gerçekle biz gerçeklik arasındaki ortaya. fark zaten yine burada da çıkmıyor mu ortaya? Aslında e, kimin tırnak içi doğru söylediği önemli değil. Kimin sesinin daha yüksek çıktığı önemli. E -15 derseniz e -15 diye bir gündem ve gerçeklik oluşu veriyor. İşte amiral olmak böyle bir şey abi. Bizim Takay'la işte bu kadar. Evet. Biz taka vaziyetlerinde çalışıyoruz takadarken Miktat Bey'in kökenini mi? <gülüyor> Kuvazör <gülüyor> diyelim peki. <gülüyor> Kast ediyorsun. Hiç akva gelmemişti ama bir nevi galiba benzer noktalarımız var. Evet pekala. Şimdi e, haberlere birazcık bakalım. Havadan sudan deyip geçmemek lazım. Hakikaten ciddi bir soğuk dalgası da e, vurmuş durumda. Fakat ana caddelerin açık olduğu görülüyor. Sadece Arayollara, arayollara girmiyorsunuz. Evet. Arayollarda oturuyorsanız biraz yürümeyi göz alacaksınız benim gibi sabahları. Ama biliyor. Evet, önemli bir uçak kazası haberiyle başlayabiliriz. Çok son dakika haberlerinden biri. Etiyopya Hava Yolları'na ait Beyrut'tan Addis Addis Ababa'ya yani. giden Artık reklamlar beni bu hale getirmiş şirketler. <gülüyor> Gizli reklam sayılır mı? Parasını <gülüyor> alabilir miyiz acaba? <hocam>? Ben <gülüyor> onu düşündüm. Evet. Kısa bir süre sonra düşmüş uçak Beyrut'tan Addis Ababa'ya giderken mevki belirlenmiş ve arama kurtarma çalışmaları başlamış. Öyle diyor Anadolu Ajansı'nın Reuters kaynaklı haberi. El Cezire'den de baktık. 9.85 yolcu ve 7 ...personel var... ...90'ın... ...üzerinde insan var yani... ...ve durumları hakkında bir bilgi... ...henüz gelmiş değil... ...Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın... ...yaptığı açıklamada... ...uçağın sahil köylerinden... ...Name yakınlarında... ...3,5 kilometre açıkta düştüğü... ...belirlenmiş... ...Boeing 737-800 tipi... ...uçakta yolcu ve mürettebat olarak... işte. 92 civarında insan olduğu düşünülüyor. Tam o da bilinmemişti. Evet. Haiti'den de bir haber verelim. 150 bini geçti evet. ee, gömülenlerin sayısı. Bu da e, Porto au prince e, kentin hemen çevresindeki resmi rakamlar. Toplam ölü sayısı bilinmiyor. Zaten artık bilebilmekle ilgili de bir ihtimal yok. Yani e, en son işte iletişim Bakanı konuştu. ...ve enkazın altından kaç ceset çıkar... ...200 bin mi, 300 bin mi... ...kimse bilmiyor. Dedi. 300 bin rakamını da telaffuz etti mi? Ya, bir, bir şey bilerek etmediğini... ...söyleyerek yani şu ana yani, kadar... Ama... ...150 bin kişi şehir çevresinde gömdük... ...kaç kişi çıkacağını yani günde, bilmiyoruz. O, zaten, evet yani hakikaten... ...aklın hayalini... ...alamayacağı büyüklükte bir... ...felakete doğru ilerliyor... ...her boyutu itibariyle... ...yani günde 10 bin kişinin toplu mezarlara... ...gömülmekte olduğu haberi vardı... Son yani gelmiş geçmiş en büyük felaketlerden, çağdaş zamanların en büyük felaketlerinden e, biri e, olarak gösterilebilir. Yani bu rakamlarla İngiliz yardım kuruluşu Oxfam Haiti'nin tüm dış borçlarının silinmesini istemiş. E, bu arada da Haiti'de görev yapan Birleşmiş Milletler Askerleri hafta sonunda depremzedelere yardım dağıtırken göz yaşartıcı gaz kullanmış ve uyarı ateş açmış Bu da olayın ne kadar aslında çekiç ne işe yarar kısmına geri dönüyoruz yine Ahmet'in e, sorsalar herhalde olayın raporu da şöyle yazılmıştır asker olduklarına göre bu olay raporlanmıştır da kalabalığın kontrolden çıkmaya başlaması ve disiplinsiz davranışları sebebiyle kontrolü sağlamak üzere hafif derecede güç kullanıldı falan gibi bir şey yazılmıştır. Evet aynen öyle. Enkazların altından çıkmış aç bir aç insanlara gaz sıkmak ya da işte kurşun sıkarak havaya korkutmak zaten normal diyebiliriz. Ayıp olması bir yana ama gayet normal. Bu işler böyle yapılıyor. Evet yani Haiti'nin aslında dünyanın herhalde en talihsiz ülkelerinden birini oluşturduğunu söylemek de yanlış olmaz ama bu şeyin bedelini ödüyor işte. Onlar da isyan etmeselerdi. ilk köle ayaklanması. Kölelerin ilk özgürlük ayaklanması dünya tarihindeki. <gülüyor> ABD'den sonra ki ABD'nin bağımsızlık savaşı yani biraz daha farklı bir süreç olarak herhalde algılanabilir. Ee, Amerika'da bağımsızlık kazanan ilk toprak. Bayağı bildiğiniz. Püskürtüyorlar her tarafı. ABD'yi dahil. Ama Aslında. onlar da ikinci... E, ikinci o toprakların ikinci yerlileri, Tabii. asıl yerlilerin tamamını Kristof Columbus ve adamları halletmişti zaten. İşte bir, yaklaşık bir beş yıl kalmadı. içinde falan, e, evet, hiç kimse kalmamıştı. Hı. Onlar için de çok zor oldu sonrası. Düşünmeyen hareket ettiklerinden. sonra Afrika'dan insanları yakalayıp zincire vurup evet, getirmek zorunda kaldılar. Yoksa köleler hazır da halbuki orada. Yok i̇şte ama. Çalıştıramadılar işte köleleri. Yani, çoğu çiçek olup zaten hani. Ee, terk-i diyar için hızla. Ortalama ömür 4 ila 6 evet. aymış ya orada. Ee, Madenlerde ya da tarlalarda işte yaşadığınız kulaklarını, kadar. kulaklarını, burunlarını kesip ellerini de kesip boyunlarını asıp yolluyorlar. Bak böyle olursunuz diye. Altınları getirmezsiniz diye. Kahraman Kristof Cologne ve adamları işte böyle bir yer Hayiti. adını Hispanola koyuyorlar zaten. Ardından da e, bağımsızlıkla birlikte eski ismini geri veriyor. Eski köleler Haiti diyorlar. Yani her türlü hastalık da olabilir. Şimdi geçen yıl zaten bir şey de olmuştu. Gıda krizinden dolayı büyük bir ayaklanma olmuştu hükümete karşı. Hı -hı. Zaten... Korkunç bir çevre felaketiyle bütün ormanları da kesilmiş durumda. Bunları hafta sonunda Naomi Klein'le bir mülakat gerçekleştirdik. Dokuz buçuktan sonra onu yayınlayacağız. Bunları onunla da konuşma fırsatımız oldu. Kendisinin teorize ettiği diyeyim. Bu felaket kapitalizminin yeni bir uygulaması oluyor mu diye sorduk aldığımız cevapları da 9.30'dan sonra paylaşma imkanımız olacak ama Haiti şok üstüne şok yaşayan bir yer çok ağır bir durum var orada doğrusu oluyor evet orayı çözüyorlar tel tel Yemen'de Ordu'ya bir saldırı olmuş o bir de verelim istersen bir orduya, bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 3 asker ölmüş. Ha Haiti'de e, demişken bir de senin e, Venezuela'dan Chavez'in bir ya daha... Bugünkü gazetelerden birinde Star'da yanlış hatırlamıyorsam gördüm. Ee, i̇şte Chavez de demiş ki e, işte bir deprem makinesi yaptı ABD. Bunu Haiti'de denedi. Asıl amaç İran'da deprem yaratıp ardından İran'ı işgal etmek demiş. Ee, herhalde dememiştir. Dediyse de e, ciddiye almamak gerekir herhalde ne bileyim böyle bir durum yoktur herhalde 99'da İnşallah. Türkiye'deki depremden sonra da buna benzer tartışmaları yapmıştık ee, işte herhalde öyle değildir diye ümit edelim yapsalar bilirdik herhalde ne bileyim evet Yemen'e dönecek olursak Yemen oradan geldi aklıma işte Obama'nın da yeni terör merkezlerinden biri olarak dünyanın Yemen'i ilan etmesinden sonra baş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın orduya ait bir yani daha dikkatle bakıyoruz. İlk hiç unutmuyorum bunu ilk <gülüyor> sen bir haberde okurken yeni hedef neresi diye sorup Yemen deyince kulaklarım <gülüyor> oynamıştı böyle şey filmlerinde olduğu gibi animasyon filmlerinde gibi Yemen işi de yalnız saman alevi gibi bir parladı ondan sonra işte şimdi yeni haberler var <gülüyor> orduya saldırı üç asker öldü El Kaiden'in bu faaliyetleri durdurması konusunda uluslararası kamuoyunda mı? baskı görüyor diyor Washington Amerika haberi yani bir canlanma durumu var ama hiç sönmeyen saman alevi gibi olmayan yerler de var Pakistan'da mesela ...militanlar altı kişiyi öldürmüşler. Hı hı. Al, vezir, Kuzey Veziristan'da... ...altı kişiden beşinci cesedi bulunmuş. Altıncısı da yakında bir kasabada. Miran şahta değil. Onun yanında bir kasabada. Cesetlerin üstünde yalnız... ...Amerikan casusları yazılı notlar bulunmuş. Bir kız okuluna bombalı saldırı. Yani Pakistan'da da... ...tadından yenmez bir durum var. Ama en iyisi... Afganistan tabi. Parlamento seçimleri ertelenmek zorundasın. Demokrasiye ağır darbe. Diyelim bari de hani öyleymiş gibi. Korosun devamı olsun. Biliyorsunuz Afganistan'da devlet başkanlığı seçimlerinden Alnak Püripak çıkıverdi Karzai. Gerçi güven alamadı falan fark etmiyor. Tek yol devam. Bak, kabinin kabinesini onaylanmıyor. İki defa sundu kabinenin üç, dörtte üçünü falan reddetti parlamento. Şimdi parlamento seçimleri de dört ay ertelendi. Yalnız ertelenme sebebi bana çok yalan geldi açıkçası. Komisyon e, kaynak yetersizliği ve güvenlik kaygıları demiş. Niye güvenlik kaygıları var? Hiç onu bilmiyoruz. Niye kaynak kaygıları Orasını hiç yoktu? hiç bilemiyoruz. Tam oraya varacaktım ben de. Bütçe yetersizmiş. E, yani... Koskoca işgal bütçesi var canım bir, ton, bir tane tank bir tane top eksik yollarsın bir seçim yaparsın bu kadar gerekliyse. Tabii bütün bunların hani biraz e, teatral şovlar olması sıkıcı özellikle herhalde Afganistan'da yaşayanlar için. E ya yeni daha insanlık olarak uluslararası toplum olarak 220 milyon küsur dolar yollamadık mı onlara yardım bu, bu işleri yapsınlar diye. Ee, öyle biliyorum. Bu arada tabii Türkiye e, orada Yoluşunluk yardımcı olmaya diyorlar. devam var diyorlar mı? Ülke gelirinin <gülüyor> neydi? Gayri safi milli haslanın <gülüyor> bir üçte biri bir. falan mı evet. dörtte biri mi? Öyle bir şey sadece rüşvete gidiyordu. 2,5 buçuk milyar dolarlık bir şey değil yani mi? Ya memlekette temel sorun olarak görülen şey ne işgal ne bombalar ne ölümler yolsuzluktu falan. Hani e, Afganistan'da böyle bir yer olmaya devam ediyor. Tabii ha. bütün bu terörle mücadele nereye varıyor öyle ilgili de bir minik haber var aslında birazdan veririz Slovakya'dan. Ehe, Hamid Karzai yalnız iyi haber vereyim ben. Ne Sen demiş ne demiş? Yolsuzlukla mücadele sözü vermiş. Çok güzel. E, yalnız bu dörtte bir yolsuzluk Karzai'nin gözü önünde olmuyormuş değil mi şu ana kadar? Fakir kardeşi değilmiş. uyuşturucu kaçakçısı e, Kendisi Deniyor. biraz petrol lobisi insanı falan ama olur yani. Eminim ki yolsuzluklarla hiç ilgisi olmadığı gibi yapıldığını görse çoktan adamların eline cetvelle çap çap üçer kere vurmuş olurdu. Tabii dostuma da soruyordur arada bir. Dostum. Raşit dostuma. Yolsuzluk var mı? Raşit diyordur. <gülüyor> Yok cevabıyla birlikte. Süper deyip gidiyordur zaten denge bunun üzerine. Kurulu. Ee, bu terörle mücadele işin ne kadar e, harika işlevli vesaire olduğunu zaten biliyoruz. Her taraftan parmak izlerimizi, ayak izlerimizi, kol izlerimizi, bacak gözlerimizi falan her tarafa alıyorlar. Ve sonuç olarak ne olduğunu bilmiyoruz siçlenmiş olmamızın dışında. Dinlemek falan insanları gayet serbest izlemek. Sovakya son el-Kaide saldırıları üzerine bir tatbikata girişmeye karar vermiş. Uluslararası Havaalanı'nda kendilerinin. Ve 8 yolcunun... Çantalarına birer tane bomba yerleştirmiş. Yolcuların da haberi bundan ve gerçek bombalar yerleştirip polis köpekleriyle aramalarla buluyorlar. Bombalar başarıyla bulunmuşlar. Evet. Ee, işte basın açıklaması falan yapılırken birisi bombaları saymaya akıl etmiş ve e, 7 bomba olduğunu fark etmiş. Bombalardan birini köpekler bulamamışlar. Ee, uçakta kalkmış kimin çantası olduğunda bilmiyorlar üstelik. Ha öyle ufak bir hata e, Ufak şey, bir hata olmuş. İşte, yarım kiloluk bir e, patlayıcı İrlanda'ya uçmuş. İrlanda'da fark edilmemiş. Hmm, onu biliyorduk ya işte o. E, sonra? E, ondan sonra ardından e, büyük bir baskın olmuş. Terörle mücadele baskını. E, çünkü Slovak hükümeti bu iş üstlenmek yerine e, şu adreste bombalı biri var diye telefon açmayı tercih etmiş. Sonra mevzular ortaya çıktıkça e, özürler vesaireler diye devam eden süreç. E, i̇şte böyle adam İrlanda'dan kaçmış. Aslında e, oturma izni olan resmi Slovak bir işçiymiş Slovak kişi. E, şimdi Slovak kişi Slovakya'ya kaçtı diye biliniyor ama nerede olduğu da bilinmiyor. İşte e, Slovak Büyükelçisi defalarca özür dilemiş. Bir daha yapmayız diye. Yok e, yapmayız diye. Yalnız aslında hakikaten terörle mücadele dediğimiz şeyin bence gayet gayet e, özü bu. İşte 15 roket atarsınız 3'ü yanlış köyü vurur dördü sivilleri bir tanesi de kimi vurmak istiyorsanız artık haklı haksız onu. İşte böyle bir şey. Verimli Güzel. değil ama etkili bir yöntem. Evet. Ee, Afganistan'da aralarında Türklerin de bulunduğu 15 militanı öldürüldü diye de bir haber verdi. Onu da geçiyorum. Sri Lanka'da ne olduğunu biliyor musun? Büyük terörle mücadelede büyük zafer kazandı ya. Başbakan Mahindra, Raca fakat yeniden başkan olma planlarına ağır bir darbe gelmiş biliyor musun? Çünkü parsayı toplamak isteyen başkaları da var. Yani kendi partisinin Sri Lanka, Özgürlük Partisi SLFP'nin bir ağır kayıp vermiş. Partisinin ağır topu karşı rakibin safına geçmiş. Ve en kuvvetli adamı Fonseca şey demiş. Yani ben artık başka general Sarat Fonseca'yı destekleyeceğim demiş. Başlıca şey rakibine geçmiş partiden. Yani bir parti değişikliği olmuş. Normaldir. Orada zaten ordu vaziyete hakim öldürdüler ya günde 10 bin kişi filan ölerek hı hı. devam etti kamplarda filan bunun büyük kahramanı orduydu şimdi o tabii ki komutan General Sarat Fonseca koyuyor adaylığını biz yaptık bu işi diyor siyaseti iyi bir alan ya Hakikaten. rahat oynanabiliyor falan filan ee, en temiz İçinde kalınabilecek alanlardan 100 yıl başarısız olsanız 500 yıl başka şey söyleseniz yine de var olmaya devam edebildiğiniz Herhalde yegane alan diye düşünüyorum ben. Büyünce olacağım siyasetçi vallahi. İyi para var gibi de görünüyor. <gülüyor> Fena değil. Amerika'yı da denemeni tavsiye ederim. Asıl para Şimdi orada. Göçmen olarak falan zor olabilir abi ya bu yaştan sonra. Belki burada dene o zaman şansını. Burada da fena değil yani. Piyasası gayet varmış gibi geliyor bana. E, sektör de küçük değil. Fena değil yani. Ha. Dönelim mi sektörümüze? <gülüyor> <gülüyor> Dış sektörden iç sektöre i̇ç doğru. Sektöre Bu balyoz haberleri devam etmeye devam ediyor tabii. Devam etmeye devam ediyor. Taraf gazetesinde dört e, Beş günden beri devam ediyor yayınlar ve son olarak da şey çıktı. Genel kurmaya da çağrıda bulundular Pazar günü dünkü taraf gazetesinde bazı gazetelerin Ankara temsilcilerini çağırıp elinizde balyoz darbe planının hazırlandığı toplantıyla ilgili belge olmadığını söylemişsiniz. Genelkurmay 1. Ordu'da yapılan bu toplantıda konuşulan konular ve hazırlanan planlar hakkında hiçbir bilgiye sahip değilmiş. Çünkü 1. Ordu o toplantının bütün belgelerini Ankara'ya göndermiş. Genelkurmay. Genelkurmay da o gönderdiklerini 2007'de imha etmiş. Bizim bugüne kadar yayınladığımız bütün darbe planlarıyla ilgili belgeleri biraz da tehditkar bir üslupla bizden isterdiniz. Bu sefer böyle bir talebiniz olmadı diyor. Birinci orduda seminer görüntüsü altında yapılan darbe toplantısıyla ilgili bütün bilgiler, belgeler, emirler, kendi kaydettikleri konuşmalar, görev kağıtları, fişlemeler bizim elimizde var diyor taraf gazetesi. Anlaşılan... Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 1. Ordu'daki toplantının Genelkurmay Başkanlığı'nda olmayan belgeleri bizde bulunuyor. Kabul edin ki bu biraz tuhaf bir durum demiş. Ciddi bir disiplin ve arşiv sorununuz var gibi gözüküyor diyor. Eğer gerçeklerle yüzleşecek cesaretiniz ve gerçekleri gördükten sonra gereğini yapacak dirayetiniz varsa elimizdeki bütün belgeleri size vermeye hazırız. Vereceğimiz CD'leri incelediğinizde Onların hangi bilgisayarlarda, kimler tarafından hangi tarihte hazırlandığında bulacaksınız diyorlar. Her şey yazılı kayıtlı. Hazır olduğunuzda bize haber verin demiş. Belgelerin tümünü incelemeniz ve gereğini yapmanız için size gönderelim. Siz de gerçeği artık açıklayın diyor. Daha da uzatmayın diyorlar yani. Evet, Son durum bu. Bu arada e, mevzu hani e, acaba ne oluyor çok mu gidiliyor e, işte öyle mi böyle mi ne şeriat mı ne darbe mi eyvah mı falan filan derken e, mevzu galiba artık pek e, tutmuyor propagandası gibi bir his uyandırdı bende. Özellikle cumartesi günü işte darbelere karşı 70 milyon adımın yaptığı bir yürüyüş oldu. Kozmik sırlar açıklansın bu e, paşalar bir yargılansınlar diyerekten. Ordu ülkeyi yordu diye de bir. Evet bir pankartta vardı pankartta öyle vardı, ordu ülkeyi yordu dar, diye. Darbeder ordu, darbeder halk diye de tempo tutulmuş vaziyette. Ee, olmadı aslında ama <gülüyor> veya ben duymadım o kısmı. Ee, neyse sonuç olarak bence önemli olan kısmı şuydu. Fenahalde tipi vardı. Ağır tipiye rağmen e, Çok ciddi ciddi ama, evet. 10 bin kişi bir araya geldi tünelden. İki saat Taksim'e kadar yürüdü, Taksim meydanını tepeleme doldurdu ve üstüne üstlük e, bence atılan sloganlardan darbeder, derbeder vesaire kısmı önemli değil. Oraya katılanların ne için orada olduğu kısmı önemliydi. E, benim en çok sevdiğim 12 Mart bir daha asla, 27 Mayıs bir daha asla, 12 Eylül bir daha asla, Maraş bir daha asla, 6-7 Eylül bir daha asla diye devam eden slogandı. Aslında e, bir bütünlük vardı. Hepimiz hırhantız, hepimiz Ermeniyiz bol bol atıldı. Kafes balyoz darbe planı yapanlar yargılansın diye de pankartlar var. Bir de baronun önünden geçerken <gülüyor> darbeci baro diye sloganlar atıldı. Ee, CHP'nin önünden geçerken Bay kışlaya ...diye sloganlar atılıyordu. CHP'liler dışarı çıkıp el sallamaya başladılar e, ilçe örgütünden. Neden ya? Yani bu Abi, darbelere karşı oldukları... Ya ben işte bir süre seyrettim bu ne anlama geliyor acaba diye. E, şeyi düşündüm çünkü 38 Dersim olayları sırasında da hani Onur Öymen ne var efendim ne güzel o oh, kıtır kıtır falan derken... E, ...bir protesto yürüyüşü yapılmıştı. İstanbul İl Başkanı kapıdan çiçeklerle karşıladı. Çiçekleri geri fırlatmıştı millet falan... Ee, acaba öyle bir durum mu diye baktım. Yok onlar sadece CHP-CHP kısmını duymuşlar. Evet, <gülüyor> Yanlış anlamışlar. anlamışlar. Evet sonra anlayıp camı kapattılar. Ya da bilmiyorum soğuk oldu deyip de kapatmış olabilirler. Ee, ama yani uzun zamandır gördüğüm hakikaten en hareketli, en çeşitli, en e, büyük eylemlerden biriydi ki... E, sanırım sadece yürüyerek geldi insanlar büyük ihtimalle. Hiçbir şey çalışmıyordu. Ciddi ciddi abartız 10 bin kişi vardı. İyi bir olaydı. Yani... E, Evet. galiba bu sefer hakikaten bu arada sivil savunma eylemlerine başladığını söyledi ee, darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu bunun bu savunma eylemlerin ilk olduğunu söyledi bundan sonra herhalde sıklaşarak sivil savunma, bir sivil eylemlik durumu devam edecek ee, sivil yağıdı yani bol bol cumartesi bence iyi de oldu o kısmını da söylemek lazım ee, evet bu şeye devam edelim edeceğiz zaten ee, bütün gazetelerde çünkü kendi isimleri geçen isimler listeler yani de darbede gözaltına alınacak olan gazeteciler taraf olması beklenen gazeteci listeleri ayrı ayrı yayınlanıyor. Bütün bunlar iddia deniyor ama e, esas itibariyle elimizde diyor taraf gazetesi bütün bunları bir, birinci ordudan bir görevli subay bize gönderdi. Biz de hepsini parti parti üzerinde çalışıp sadece ara başlıklar koyarak. ...yeyenliyoruz diyorlar... ...biz de devam edeceğiz herhalde... ...çünkü çok sayıda şey var... ...mesela... ...Balyoz operasyonunun aslında... ...kozmik odada gizlendiği de... ...ortaya çıkıyor... ...yani... ...Balyoz planının konuşulduğu ve bir örneği de... ...genelkurmaya gönderilen seminerle ilgili... ...tüm bilgiler yıllarca... ...kozmik odada hı hı. bekletilmiş... ...o ondan bahsediliyordu... ...ondan sonra darbenin sivil kadrosu... ...tamamen hazırlanmış... Yani son derece kapsamlı bugüne kadar olan şeyler. Bu eldeki bilgiler, taraftaki bilgilerden işte ya, kaç bürokratın tutuklanacağı, hang, kaç valinin ve yüksek yargıç ve hakimin tasfiye edileceği kritik görevlere 45 askerin gönder yerlerine konacağı şeyleri ve en ilginçlerden biri bir taraftan Yunanistan'la Relatif olarak görece olarak gerginlik yaratılması için işlemlere girilirken Kardak tipi hatta belki Kardak da bunlardan biriydi bilinmiyor. Olası iç karışıklıkta Güneydoğu'daki olaylara da İsrail gibi süratli ve sert tedbir alınması gerektiği de söylenmiş. Bundan da bahsederiz. PowerPoint darbe sunumları yapılmış. Üçüncü kolordu sıkı yönetim planları arasında Son derece e, ilginç ayrıntıların bulunduğu çok şey var. Ve mesela bu seminer planı deniyor ya camiler bombalanması, hı hı. uçağın düşürülmesi gibi konular yer almış olabilir mi? Onu da mesela Milliyet Gazetesi'nden Fikret Bila sormuş. Adını vermediği bir askeri yetkiliye. O da normalde olmaması gerekir demiş. Bu... Bence tarihin en önemli cümlelerinden biri. Ya Ben kabul edebiliyorum bu normalde olmaması gerekir kısmını da benim anlayamadım. Normalde camilerin bombalanmaması gerekir. Sence Yok, de onun... öyle mi? Ee, ya bence bombalanabilir. Ne bileyim yani herhalde böyle bir tartışmamız şimdiye Ordu kadar yoktu. kendi uçağını normalde düşürebilir mi? Olmaması yani gerekir. Normal bir durumdan bahsedilmiyor ki zaten ya yani memleket her an e, laikliği elden gitmekte olan ve neyse ki ordumuz olup başımıza iyi hükümeti seçip getirecek olan bir durumda. Öylesine anormal bir durum var zaten. Varsa da bu TSK'yı bağlamaz demişler. Benim anlayamadığım şu televizyon programlarında ilk şok atlattıktan sonra balyozla ilgili e, pek çok yazar, çizer falan hani e, bir tayfa var ya. E, böyle bir şeyin gayet normal olduğunu, bunun bir e, işte planlama olduğunu ya yani 200 bin kişinin stadlarda toplanmıştı i̇şte insanların alınması sokak ortası Soru. kurşunlanması işte kalkışanlara İsrail Devleti'nin yaptığı gibi cevap verilmesi kendileri söylüyor doğruysa bu çıkanlar azınlıkların bütün mallarıüstü banka hesaplarına el konması yabancı şirketlerin falan böyle devam eden bir şey Üstüne üstlük genel kurmayda zaten bunların e, yalan olmadığını birkaç ekleme olduğunu ancak e, bu işin bir yabancı ülkeye karşı savaş durumuyla ilgili olduğunu söylüyor. Şimdi yalanlayan tek gördüğüm kadarıyla televizyona çıkan bir grup e, artık niye yaptıklarını anlayamadığım insan diyelim. E, bu iş nereye kadar devam edecek? Hani darbe olana kadar herhalde yani 12 Eylül'den bir gün önce program yapıyor olsaydık herhalde hala şunu tartışıyor olacaktık. Yok canım hayır hayır gelmiyorlardır hayır falan diye. Aziz Nesin'in bir tane hikayesi vardı da... ...neyse şimdi e, girip de hikayeye... ...hem hayvan uygun değil... ...ondan sonra aşağılamaya girer vesaire... ...ki niyetim bu değil... E, ...ama hani konuşmayı unutan bir hayvan vardı... ...konuşa konuşa sonra korkusundan... E, ...sadece tek ses çıkartabiliyordu... ...o yüzden normalde konuşanlar... ...sadece insanlar değildi dünyada... ...o hikayede... ...daha çok bu durumu hatırlatmaya başladı artık bana... ...diyeceğini hani yok canım o da değildir... ...yok yok kurt değildir diye diye... E, ...artık hani... Ağzı, burnu, salyası, nefesi, her şey popoda ama kurt bir türlü kurt değil. O olsa olsa bir arkadaşımız eşek durumu devam ediyor. Garip. Ne diyeyim ki? Evet buna biraz daha devam edeceğiz. Öbür taraftan da bütün DTP'lilerin Güneydoğu'da insanların tutuklanması operasyonları da tam gaz devam tam ediyor. Gaz devam ediyor. O da ayrı bir vahamet arz eden bir durum ona da bakacağız. Açık The name of the place is i like it like that now you take sally and i'll take sue and we're gonna rock away all our food come, come, come on come on let me show you where it's at come on come on let me show you where it's at come on let me show you where it's at the name of the place is i like it, it, like, it that. like that come on. come on let me show you where I like it like that. Now, the last time I was down there, I lost my shoes. They had some cat. I like it like that I like it like that çok tanınmış bir New Orleans müziği parçası Chris Kenner'dan dinledik bunu Chris Kenner New Orleans'li bir şarkıcı besteci ve en ünlü beste şarkılarından biri de bu şimdi dinlediğimiz I like it like that adlı parçaydı şehrin adı o orayı sevdim şehrindeymiş ve kenara da bir günaydın diyelim. Oldukça genç bir yaşta. 1976'da da ölmüştü. Evet devam edecek olursak Açık Radyo burası. 94.9 ve açıkradio.com'dan yayın yapıyor. Açık Gazetesi onun 8.41 saat. Ee, bu şey balyoz o, operasyonu çok kapsamlı bir darbe planının 2003'ten itibaren 1. Ordu Komutanlığı'nda çok etraflıca konuşuldu filan. Ona döneceğiz ama arada birkaç haber daha verelim. Türkiye'nin önemli kültür insanlarından biri İstanbul Kültür Sanat Vakfı yöneticisi Şakir Eczacıbaşı öldü. Bugün cenazesi de kaldırılıyor. Kültürün babası yaşamını yitirdi diye verilmiş sanatsever iş adamı Eczacıbaşı oldukça önemli kültür sanat etkinliklerinin hepsinin arkası pek çoğunun arkasında ismi var. Kendi sadece fotoğrafçı, yazarlığı da vardı. Türkiye'nin kültür sanat yaşamına yön veren deniyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfının 17 yıldır başkanlığını yapıyordu. Evvelki gün Amerikan Hastanesi'nde öldü. Yıllarca yapımı için çalıştı. İKSV binası da geçen hafta bitmişti. Onu da gördü. 80 yaşındaydı kendisi. Evet o haberi de verelim kendisiyle. Açık radyonun çeşitli programlarında da mülakatlerimiz olmuştu. Evet. Şimdi bir başka haberimiz de tabi bu şeyle ilgili askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptale götüren sürecin perde arkası demiş bugünkü zaman gazetesinde oldukça ilginç bir manşet haber var. Muhalefetin askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeye gece destek verip meclisten geçtikten sonra ertesi gün neden karşı çıktığı anlaşıldı diyor. Hakikaten yorumlamakta güçlük çektiğimiz bir şeydi özellikle Cumhuriyet Hı -hı. Halk Partisi. Bu geçmişti fakat e, bu değişikliğin yapıldığı gecenin sabahında meclise bir şafak baskını yapıldı deniyor. İki subayın. Meclise şafak baskını muhalefeti değiştirdi diye çok önemli bir haber var. Ömer Şahin imzalı. Ee, yani Alınan bilgilere göre diyor bu haberde. Değişikliğin yapıldığı gecenin sabahında bir tuğ general ve bir binbaşı meclise gelmiş. Parti yöneticilerini ziyaret etmiş ve bu yasadan rahatsız olduklarını dile getirmişler. Hı hı. Olacaklardan sorumlu değiliz demişler Hı. ve gitmişler. Hı. Ee, hani ilk kısmını anlamıştım görece ama... Anlamış mıydın? İki ya. subayın gelip bu çıkarttığınız kanun var ya bir saat önce bunu sevmedik demesi. Vatandaş tepkisi olarak hani çünkü mesai saatleri içinde değiller ya. Hı. O yüzden dedim ki herhalde iki vatandaş olarak gelmişler ve... E, aslında biz 500 metre yanaşamıyoruz. Oradan bir alındım. Hani girip içeri konuşabiliyor onlarla ama... Hani girmişler konuşmuşlar diye düşündüm. de bu tehdit kısmı tatsız olmuş tabii. Hiç demokratik değil. Evet. Oraya kadar tamamdı diyorsun. Gene bir aziz nesinin başka bir hikayesini hatırladım. <gülüyor> ya da bir fıkra mıydı yoksa. 26 Haziran 2009'da meclis gündemine gelmişti. iki sivil yargı yolunu açan iki maddeli kanun değişikliği. Partiler de demokratikleşme adımında mutabık kalmış ve önerge üzerine konuşma bile yapılmamıştı. Fakat sabahın erken saatleriyle birlikte Ankara'da hava farklı yönden esmeye başlamıştı diyor. Fotoğraf alt yazısında Zaman Gazetesi'nin. Şimdi yani meclisten 6 ay önce Adalet ve Kalkma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi dahil tüm partilerin el ele vererek çıkardıkları yasaların Yasanın başına gelenler zaten e, Türkiye'deki demokratik işleyişin çarpıcı bir örneğini oluşturuyor diye bir yorum da var bu haberde. Gerçekten Hı. de anlamakta epey zorluk çekmiş. Normal matizane birer mikrofonda konuşan kafa olarak mevzuyu çözememiştik, çözememiştik. biz bayağı bayağı. Niye önce oy, oylara itiraz etmemiş ve kanun çıktıktan hemen sonra dönmüşlerdi diye kendi aramızda söylüyorduk. Koridordaki volta atarken Volkan merak etmeyin bu iş düzelecek diyordu bize. Anlaşıldı şimdi. şimdi. Benim yine anlayamadığım bir şeyler var ama. Şimdi diyelim ki subaylar peki gelmiş sabaha karşı işte kızmışlar üstüne bir de bak gittikçe kızıyorum falan demişler gitmişler. Tamam e, buradan bize kalan şu oldu ardından değil mi? Anayasa mahkemesi dedi ki e, evet tabii ki e, askerler sivillere karşı suç işleseler de sivil mahkemelerde yargılanamazlar dedi. Özeti bu oldu. Ardından da peki nasıl olacak bu iş yani biz e, sivillere karşı olan suçlarla ilgili sivil mahkeme istiyoruz diye diretmenin sonucunda anayasa değişikliği lazım falan gibi bir yere geldi. Ancak o kapı da kapandı ben sana söyleyeyim. Sabih Kanadoğlu şunu söyledi çünkü bu seferki daha da hukuki. 367 bence e, bayağı hukuki kalıyor daha doğrusu bu açıklamanın yanında. Ancak leik demokratik cumhuriyet aleyhine eylemlerin o olduğu anayasa mahkemesi tarafından kabul edilmiş bir iktidarın ne reform yapmaya ne de anayasa değişikliği yapmaya hakkı yoktur. Bu gece tatlı yok demiş. Hukuken böyle bir şey var herhalde değil mi? Kim o? Sabih Bey mi? Kapı çalındı. <gülüyor> tak tak tak. Kim o? Hakikaten kim o? Yani de e, ardından da derk kendisi. Demokratik layık hukuk devlet niteliğini kaybetmek istemiyorsanız hangi partiden olduğunuza bakmayın. Güçlerinizi birleştirin. Umutsuzluğa gerek yok. Seçimle gelenler inşallah seçimle giderler. Bu kısımda Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşma seçimle gelen seçimle gider falan. Ben bu seçimle seçimle kısmı başladım korkuyorum hep. Neyse. Ama bu Sabih Bey'in yıldızların değerlendirmesinde yıldızların olmadığı dikkatimizden kaçmadı balyoz şeyinde. Olumlu not almış ama yıldızlı yıldız, değil. Yıldızlı değil. Şimdi anayasa mahkemesinin Bülent Korucunun yaptığı yorumda 3 maddede anayasayı ihlal ettiği söyleniyor. Mahkemenin kendisini meclisin yerine koyup kanun yapıcı gibi davranamayacağını, yasanın iptal talebini redd kabul edebileceğini ama yürürlüğünü durduramayacağını ve belki de en önemlisi iptal kararlarını gerekçesi yazılmadan açıklayamayacağını. Halbuki gerekçesi yazılmadan apar topar açıklandı. Bu şeye denk geldi biraz da balyoza. Şimdi e, yani... Düzenlemenin yasalaştığı gecenin altı ay önceki gecenin sabahında Tuğgeneral ve Binbaşı rütbesindeki iki hukukçu subay mecliste temaslarda bulunmuşlar. İki subay Cumhuriyet Halk Partisi MHP ve AKP grup başkan vekilleriyle ayrı ayrı görüşmüşler. Yasadan rahatsız olduklarını sert bir dille ifade etmişler. Ya eğer bu haber doğruysa zaten meclisin toptan istifa etmesi gerekmez mi? Hiç seçimlere gidilmesi gerekmez mi? Yani bir takım adamlar geliyor. Va, olmaz bu yaptığınız kanunu diyor. Milletvekillerine. Yani e, istifa edebilirler ya da şunu da yapabilirler herhalde. E, bir diğer seçenek olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurup e, bu yasanın iptalini de isteyebilirler. Bu da diğer seçenek değil mi? Yani yazı varsa Tura'da olacak. Onu Halk Partisi tura. istedi. <gülüyor> Şimdi çok acayip bir durum. Hakikaten... Daha neler göreceğiz dedirten türde bir şey bu. Darbe gibi bir şey bu, değil mi? Bir takım subayların gelip muhtıra diyelim. Çünkü bir hatırlatma var. Kim olduğumuzu hatırlıyorsun, değil mi? Diyor, gidiyor ya yani muhtıra. Bu. Sen yanlış anladın. Bu yapılan darbedir dediğim o iki gelen subay söylemiş. Ha öyle mi? Ha ha pardon. Mevzular epey karıştığı için <gülüyor> bu yapılan Bana da hak ver abi. <gülüyor> evet çok veriyorum canım bu biz ufak oyundu benimki zaten senden bilgi gizlidir. Bu yapılan darbedir demişler. Olacaklardan sorumlu değiliz. Dursun Çiçeğin belgesi bunun yanında gazoz kapağı gibi kalır demişler. Bu ne demek? Sen bilirsin genç kuşağın evet. terimlerinden mi burada? Yok bu senden sonraki genç kuşağın terimlerinden. <gülüyor> Yani ...benle senin aranda kalan bir yerlerde... ...bence öyle diye hissettim... ...gazoz kapağı gibi kalır demiş... ...açıyorsun... ...bu mevzura... ...sence ne kadar uzayabilir... ...yani hani artık çünkü mesela... ...367'de ben hala orada takık haldeyim de... ...367 sırasında hukuki gerekçeler sunuluyordu... ...efendim şimdi anayasanın değişmesi için... ...mecliste şöyle bir çoğunluk gerekir... ...böyle olmalıdır falan filan... ...nasıl yani falan diyorduk da o karambolda oldu... Şimdi bunu nasıl hukuki hale getireceğiz? Sence anayasanın hangi maddesine uydurulabilir bu? Laik demokratik cumhuriyet aleyhine eylemlerin odağı olduğu anayasa mahkemesi tarafından kabul edilen bir iktidarın ne reforma ne de anayasa değişikliğine hakkı yoktur. Yani geldiğimiz nokta burası. Gayet gayet. Yani e, kanuna destek veren muhalefetin bir gün bile geçmeden aradan oyuna geldik diye... E, ondan sonra da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmalarının da izahı böyle oluyor herhalde. O meclis Peki bunun mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyla da uzun bir söyleşi yapılmış Devrim Sevimay tarafından. Kendisine Burada... katılmamak mümkün değil. Yani azından mahşet kısmına. <gülüyor> Öyle diyelim. Ee, ya Devrim Sevimay Sevim demiş ki CHP lideri Deniz Baykal ee, since 1973. Ee, der ki kendisi e, topluma ayağa kaldıran olaylara şimdi bakıyoruz ya takip edilmeli ya gereği yapılmalı. Türkiye giderek komplolara şerbetlenmeye başladı. Diyor ki kesinlikle katılıyorum. Ee, Eğer başbakan bu olayların bir parçası olarak genelkurmay başkanı ya da kuvvet komutanlarının doğrudan işin içinde olduğuna kane olmuşsa önce bunu araştırır. Eğer böyle bir hükmü oluştuysa derhal yapması gereken iş görevden almaktır. İlginçtir cumartesi günkü darbe karşı eylemde de baş bu istifa hükümet uyuma emasya iptal ettiği bayağı çok slogan atıldı. Sayın Baykal'da hem fikir. Biz de hem fikiriz. Sanırım yani, devrim değerrim Sevin ayında itirazı yok ve özel timlerin sicil planlayanların ve uygulayacak olanların patlayıcıları kullanacakların camilerde şurada burada. Sicil numaralarıyla adları belli ve orada da görev yerleri belli. İşte bankalara el koyacaklarınki de belli isimleri falan. Şimdi bunları Deniz Baykal'a da sormuşlar mı? Genel Kurmay'da bilgi yok ama belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır. Ee, yoktur. Bu arada CHP ve DSB DSP Kanaloğlu'nu desteklemişler. Onu da söyleyeyim de yani biliyorsunuz CHP'de önemli olan iki deli aynı anda vurarak farklı melodileri bir arada çıkartabilme yeteneği. Ee, oradan kazanıyorlar müzik kaliteyi. Çok ee, seslilik var. Çok seslilik var evet. En demokratik, en bir demokrat. CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay demiş ki... ...layık demokratik cumhuriyet aleyhine işte... ...bıdıdıdı tekrar söylemeyeyim artık yoruldum. Ee, başından beri aynı şeyleri söylüyoruz demiş. Kesinlikle. Evet. Sorun da ya zaten. Evet ya yani bunu bir hukuki <gülüyor> gerekçeye dayandırmak gerekiyor arkadaşlar. Diye benim anlatmam herhalde... Hoş olmaz değil mi? Koskoca Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısına Yani e, ya, iktidarlar çünkü çok net e, Üstüne üstlük hani seçimle ilgili Bir hile iddiası da yoğun olarak yok e, Bu durumda e, Yani iktidar olanında Bildiğim kadarıyla yürütme Üstüne üstlük yasamada da kuvvetli olma gibi bir hakkı var Böyle yani sistem bu Sistemi değiştirirsek ki değişsin istiyoruz zaten Öncelikle şu %10 barajıyla başlayarak Hiç fena olmaz Onlar da rahat eder biz de DSP'de tespitlerin çok doğru olduğunu söylemiş. Gerçi DSP'nin ne dediğini bir önemi var mı bilmiyorum ama hani tamamen esamesi okunmaz bir hale geldiği için gerçi hızla okunur ve hızla okunmaz oldular onlarda. Bu arada %10 deyince de şey aklıma geldi TÜSİAD'ın yeni başkanı olan Ümit Boyner'de %10 barajının mutlaka Kaldırılması, ...kaldırılması gerektiğini söyledi. Gerektiğin... Ve anayasanın da hızla değiştirilmesi gerektiğini... ...utanç verici olduğunu. Evet, demokrati... anayasası olduğu için Demokratik söylüyor. bir anayasaya hala kavuşamamış olmaktan. Yani, sermaye çevresi de... E, ...bunu söylüyorsa... E, ...işçiler zaten bangır bangır bunu bağırıyorsa... E, ...artık ne duruyoruz? Helva yapsana. Neydi o şarkı tam hatırlamıyorum ama... ...helva yapmak gerektiği uygun gibi. E, görevden alma durumunu bilmiyoruz tabii. Fakat... ...Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş 7 BDP'li PKK'ya üye olmak suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Son grupla birlikte Doğu'da toplam 5 dalga halinde gerçekleştirilen KCK operasyonlarında 150 kişi tutuklandı. PKK'nın şehir yapılanmasının parçası oldukları iddia ediyor bu tutuklar arasında. DTP üyesi 9 belediye başkanının yanı sıra Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı da var. Ee, bu çok tabii endişe verici bir gidişi de işaret ettiğini söylesek böyle bir yorum yapsak. Ha, gidişi Yanlış değil herhalde gidiş geliş 5 tur attı diyebiliriz. Yani Türkiye'nin neresinde il ilçe teşkilatı varsa il ilçe başkanları belediye başkanları bayağı apar topar götürülüp terörist Deniliyor ve konu kapatılıyor. Hangi eyleme karışmışlar ne falan bir türlü bilemiyoruz biz bunları. Oral çalışmalar da dün pazar günkü radikalde Kürtler topluca tutuklanıyor farkında mısınız başlıklı bir yazıda bunu çarpıcı bir başlıkla ya yani çarpıcı olması gerçek ol gerçekliğinden evet. kaynaklanıyor tabi. Yani Balyoz planını hepimiz korkuyla, heyecanla ve umutla izliyoruz. Korkuyoruz. Çünkü hala darbeciler iş başında, karanlık köşelerde iş tutmaya çalışıyorlar. Yani Balyoz planı 2003 tarihli ama Kafes planı 2009 tarihini taşıyor diyor. Yani hiçbir darbede şey yok. Darbe hevesinde herhangi bir gecik durma, bitme falan yok. Heyecanlanıyoruz. Çünkü bu planların içeriği de şifre oluyor. Ee, ürküyoruz da çünkü darbecilerin acımasızlığı ve gözü karalığı diyor. Umutlanıyoruz çünkü Türkiye militarizmle demokrasimizi yaralayan darbecilerle ciddi bir hesaplaşma yaşıyor. Sivil siyaseti seçilmiş meclisi düşman gören halkın tercihlerini tehlike sayan askeri vesayet rejimi taraftarları darbe planları yaptıkları köşelerde yakayı ele verip darbeleniyorlar debeleniyorlar diyor. Yani gayet ayrıntılı bu yazıyı açık radyo sitesine koyarız ama şey tabii yani devletin içinde örgütlenen şiddet yanlısı çetelerin yani şu bölümüne iki dakika bir yer ayırtmak gerekirse Kürtlerle ilgili bölümüne devletin içinde örgütlenen şiddet yanlısı çetelerin asıl kaynağı da Güneydoğu ve oradaki hukuk dışı ortamdır. Türkiye'nin siyasi kimyasını bozanlar da oradan beslenenlerdir diyor ki nitekim mesela gene bir an için şeye dönecek olursak Balyoz operasyonu ile ilgili ortaya çıkardığı belgelere tarafın Şükrü Sarıışık Ege Ordu Komutanlığından 2007'de emekliye ayrılan Şükrü Sarıışık 2003'te bu meşhur plan seminerinde 1. Ordu'daki Yunanistan'la savaş senaryosunu anlatırken Güneydoğu'ya İsrail yönteminden bahsetmiş hı hı. yani Güneydoğu ve İstanbul'a özel vurgu yapmış Özellikle bu iki bölgedeki olaylara İsrail örneğinde olduğu gibi kesin süratli ve sert tedbirler alınmadığı takdirde 2001 diyor. olduğu zaman hatırlarsak e, örnek gösterilen ülkeler vardı. Terörle mücadelesine ucunun yıllar vermiş diye. Türkiye ve İsrail e, örnekleri bol bol kullanıyordu. Hatta Türkiye'nin o zamanki söylemi şuydu. Ya biz diyorduk terör can yakıyor görüyor musunuz bakın falan diye devam eden bir süreçti. En azından galiba 2001'den 2010'a geldiğimizde. Artık şöyle bir şey yazıldığında infial yaratıyor. Bence bu da hayırlı. Hani toplumsal değişimin aslında gayet hızlı bir şekilde olan bir şey olduğunu göstermek açısından. Hani geriye ileriye baktığımızda öyle bir şey oluyor ya. Bu arada e, açılım işi devam ediyormuş. Gülseren Şevin koymuşlar e, bir tane. Bebeğin adını W ile yazlamamış yine. Evet. TRT Şeş'te W ile her şey yazılabiliyor ama nüfus kağıtlarına değil. Ama devletimiz demokratik olduğu için 2V ile yazmış. Şevvin şeklinde böylece orta yol bulunmuş. Böyle bir haber vardı. Bir diğer haber Uğur Mumcu'nun 17. yılı oldu öldürülmesinin. Bir sürü ilde anma etkinlikleri düzenlendi. Hala da ne olduğu belli değil. Uğur Mumcu'nun sonra kızı da son çalıştığı konuları açıklamayı uygun gördü. Mitle PKK arasındaki ilişkiler üzerine çalışıyordu babam son olarak dedi. Ee, tek el işçileri sıfırın altında eylemlerine devam ediyorlar. Ee, 41 gün 42 gün ya da olmuş durumda şu anda ee, hala tekelin önünde e, Türk işin önündeler kovulduktan sonra. Çeşitli noktalardan e, ardından geldiler Türk işin önüne. Şimdi Türk işin önünden valilik kovuyor. Tebligat yayınladı. Evet radikal de şey diye vermişti. Sıfırın altında ekmek kavgası diye bir başlıkla vermişti. Te Teker çadırında sabahlanmışlar. Artık sabahlayamayacaklar. Pek yakında polis müdahalesi onları bekliyor. Çünkü valilik şunu açıkladı. Şimdi çadırların kurulması, pankartların asılması ilk ve orta dereceli okullara devam eden öğrencilerin eğitim kuruluşlarına, gidiş gelişlerine engel ve korku duymalarına sebep oluyormuş. O yüzden Türk önden kalkmaları gerekiyormuş. İkinci sebep falan diye devam ediyor. Çevre kirliliği ikinci sebep ve ses kirliliği. Üçüncü sebep zorlu kış şartlarında açıkta gerçekleştirilen eylemlerde eylem. Pardon, eylemcilerin ve çevrenin sağlığın tehdit altında olduğu kefen gerek ölümüne eylem yapıldığı görüntüsü ise toplumda infiale sebep verdiğinden. Bu bir şaka değil mi? Gerçek olarak. Allah tevridatın aslını gördüm hani damgalı mamgalı oradan ben de inandım. Ee, Başka türlü eylem yap diyor yani korkutmadan çocukları. Evet. evet rahatsız olmuş artık hükümetimiz. Bu arada 26'sına kadar süre tanımıştı konfederasyonlar hükümete. Ee, ...hiç de geri adım atacakmış gibi görünmüyor hükümet. 26'sından sonra herhalde artık Türk işte geri adım atmazsa genel greve gidiyor ee, Rus oluyor. Biz herhalde genel greve verebilmek için greve çıkamayacağız ama... ...en azından genel grev başlıyormuş gibi görünüyor. Ya da başlamıyorsa ne başlıyor onu da hep birlikte göreceğiz. Bundan sonrası biraz zorlu gibi. Yani eyleme bile izin vermeyen bir İçişleri Bakanlığı durumu var şu anda... Oradan kovaladılar oraya, oradan kovaladılar oraya. Şimdi Türk işin önünden de kovalamak istiyorlar. Herhalde olmaz bu, ayıp olur. En azından bu gerekçelerle. Yani Sabih Kanadoğlu işte madem ki böyle bir hükümetsiniz size yok reform yapmak anayasa değişikliği diyor. Hiçbir hukuki gerekçesi yok. Ankara Valiliği yok size eylem çünkü çocuklar korkuyor diyor. Hiçbir hukuki gerekçesi yok böyle bir memleket durumu yani bir de çıkıp şey dedi diyenler var diyorsun ben seyretmedim ama yani yoktur böyle olur mu darbe diye zaten ya, genel kurmayı etmenin... kendisi kabul etmiş bu tamam darbe girişimi değil ama dış bir ülkeye karşı falan bunların hepsi yalandır böyle bir belgeler yoktur diye rahat rahat devam ediyor oyun bu da beni ifrit ediyor açıkçası senin şey e, ifaden aklımda kalmış ilk bu çıktığı zaman bütün bunun işte şu kadar insan görevden alınacak, bankalara el konulacak, tutuklanacaklar falan bütün bunlar tabii on, 12 Eylül'den önce de mesela eminim hı hı. Yani hiç şüphe yok bunların aynen böyle yapılmış olduğunu onlar da daha önce çıkmış olsaydı öğrenmiş olsaydık 12 Eylül'den önce yok canım bu da olur mu artık de bunu yapamazlar <gülüyor> diyecektik Evet, böyle bir durum var. Yani insanları bütün bilim yargıçları Sayıştay üyelerini, yani maliyecileri, valileri, kaymakamları, başbakanlık bürokratlarını falan hepsini bir kısmını atıyorlar. Çolak kadı mesela, e yargıcı sık yönetim görev mahkemesinde görevlendiriyorlar. Başsavcı ve iki Turan Çolak kadı ve 8 hakim daha Bercilerce emekliye ayrılıyor. Bütün bunların hepsi var. Üsküdar Belediye Başkanı gidiyor. Öbürünü fişe takıyorlar filan. Güney Güneydoğu'da ve İstanbul'da İsrail yöntemleri kullanılıyor herhalde. Drone'da şey yapacaklardı. Heron uçaksız ne pilotsuz uçaklarla vuracaklardı filan. Neyse. Peki bence burada bitirelim şimdilik. Hı hı. Saat 9.30'dan sonra Naomi Klein'la no Naomi Klein'la devam edeceğiz. Şey yapacağız. Arada da Semra Cerit Mazlum bize gidişatı anlatacak. Açık gaste. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Evet gidişat nereye diye bir soralım. Bu ay sonunda hedef belirlemeleri de isteniyordu insanlardan, ya yani ülkelerden. ülkelerden. Ama galiba tam da mühlet uzatılabilecekmiş gibi görünüyor. Yani Kopenhag sonrasında gidişat derlenip toparlanma nedir? Biraz bunların <gülüyor> üzerinde duralım isterseniz. Kopenhag konferansı birçok noktayı belirsiz bırakmıştı. Son dakikada varılan Kopenhag uzlaşması adlı niteliği tam olarak açıklığa kavuşmayan anlaşmayı tamamlama çalışmaları yüzünden hem resmi gündem konusunda, 2010'da onda ne yapılacağı konusunda bir açık karar verilemeden hem de Kopenhag uzlaşmasıyla aslında ülkelerin ne yapacakları konusunda çok da fazla bir açıklık sağlanmadan sonlanmıştı konferans. Konferanstan Kopenhag'dan bu yana da aslında belirgin bir şey yoktu. Açıklama yoktu bu konuda. Geçen hafta çarşamba günü Sözleşme Sekreteri Debor bir basın toplantısı yaparak aslında merak edilen birçok şeyde soruya da yanıt vermeye çalıştı. Bize böylece hem Kopenhag uzlaşmasıyla bu 2010'da nasıl ilerleneceğini ya da ilerlenmeyeceğini, hem de resmi devam etmesi kararlaştırılan resmi müzakereleri nasıl bir yön izleyeceğini bir ölçüde öğrenmiş olduk. Bunlardan bir tanesi önce resmi müzakerelerle başlayalım isterseniz. Kopenhag konferansının, Taraflar Konferansı'nın aldığı bir kararla Kopenhag'da aslında sonuçlanması beklenen iki müzakere hattı sonundaki anlaşmaların kabul edilmesi bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi. Bu iki hattın 2010'da da devam et, çalışmaya devam etmesi 2010'da Meksika'da yapılacak taraflar konferansında çalışmaların sonlandırmaları kararlaştırılmıştı. Şimdi bir tane bonda, Mayıs sonu Haziran başında bir bonda, bir de Meksika'daki, Kasım'daki toplantı var. Planlanmış, resmi olarak her sene yapılan takvime uygun olarak. Bu iki çalışma organının, yan organın bu iki toplantıda çalışmaya devam etmesi öngörülüyor. Fakat büyük olasılıkla bu iki şey yetmeyecek. iki toplantı, Bali'den bu yana süren iki senelik görüşmelerin yetmemesi gibi. İki toplantı içinde de herhalde ülkeler bir sonuca varamayacaklar önlerindeki taslak metinleri sonuca bağlamak konusunda. Dolayısıyla ek toplantılar yapılabileceği anlaşılıyor. Belki şeyden önce, Bond'dan önce ama daha büyük olasılıkla Bond'dan sonra yani Meksika'dan önce yeni görüşme takvimleri belirlenebilir, yeni toplantılar ayarlanabilir. Ama bu da galiba gene Şubat ayında daha fazla belirginlik kazanacak. Fakat onlarla ilgili bu iki müzakere hattı ile ilgili önemli bir gelişme debor'un bu şeyde basın toplantısında söylediği gazetecilerin ısrarla sorması üzerine hani Meksika'da bir bağlayıcı anlaşma çıkacak mı? Kopenhag'dan sonra oradaki başarısızlıktan sonra ne yazık ki pek olumlu bir yanıt veremiyor kendisi de söylediği şey şu bu müzakere hatlarında ülkeler görüşmeye devam edecekler Meksika'da en iyi olasılıkla beklenen şeylerden bir tanesi bu metinlerin şeye bağlanması bir sonuca bağlanması kararların oluşturulması ve bu kararlarla, karara vardıktan sonra yani taslaklar üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra bunların formu ne olacak? Yani yeni bir bağlayıcı anlaşma mı olacak? Birden fazla bağlayıcı anlaşma mı olacak? Yoksa bağlayıcı bir anlaşma olmayacak mı? Meksika'dan sonra karar verilecek ülkeler böyle tercih ediyorlar dedi Debor ee, bu da 2012'nin aslında pek de e, umutlar bir e, süreç etmediği e, anlaşılıyor bir anlaşmaya varmak açısından ee, şeye baktığımızda Kopenhag uzlaşmasının e, niteliğine baktığımızda dediğiniz gibi e, bu uzlaşmanın e, sonunda iki tane liste vardı bir gelişmiş ülkeler ve bir de gelişmekte olan ülkeler için ve 31 Ocak'a kadar gelişmiş ülkelerin sayısal hedeflerini, gelişmekte olan ülkelerinde de salımları azaltmak için uh, uygulayacakları eylemleri bildirmeleri gerekiyordu konferans sekreteriyasına. Gelişme yolunda olan ikinci listedekiler için bir sayısal hedef belirlenmesi istenmiyor mu? Sayısal hedef istenmiyor orada. Uh, resim müzakerelerin kullandığı dili takip ederek aslında Kopenhag uzlaşması da salım azaltım eylemlerini bildirmelerini istiyor. Açıkçası bu 31 Ocağı'nın neye dayanarak, hangi gerekçeyle bir son tarih olarak, bildirim tarihi olarak belirlendiği konusunda da bir netlik yoktu. Yoktu zaten, evet. Ben yani de onu söyleyecektim. belli bir anlamı yok o şeyin, 31 Ocağı'nın. Debor'un açıklamalarından şöyle bir izlenim çıkıyor. Bu yalnızca teknik, pratik gerekliliklerle oraya konmuş bir tarih. Yani Sözleşme Sekreteriyası bütün toplantılardan sonra konferansların raporlarını yayınlıyor. Yani o konferansta ne görüşüldü, ülkeler ne karara vardı bunları özetleyen raporlar yayınlıyor. Büyük bir şeyle olasılıkla bu 31 Ocak tarihi Sözleşme Sekreteriyası'nın Kopenhag Konferansı'nın hazırlayabilmesi için kendisi açısından uygun olan bir tarih olduğu için. Son tarih olarak konmuş şeye, Kopenhag uzlaşmasına. Onun dışında anlaşmanın kendisi gibi aslında bu içermiş olduğu tarihte bir şey, son hüküm, bir bağlayıcılık taşımıyor. Dolayısıyla ülkeler 31 Ocağı kadar yapabilen ülkeler aslında kendilerini bu Kopenhag uzlaşmasıyla ilişkilendiriyorlar mı, ilişkilendirmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İlişkilendirmek istiyorlarsa hangi hedeflerle, ekütteki zengin ülkeler hangi sayısal hedeflerle katılacaklar, gelişme yolundaki ülkeler hangi eylemlerle katılacaklar onu bildirecekler. Dolayısıyla bir son tarih anlamı taşımıyor 31 Ocak. 31 Ocak'tan sonra da 2010 içinde istedikleri bir zamanda ülkeler eğer hala istiyorlarsa uzlaşmayla kendilerini bir şekilde ilişkilendirecek bildirimde bulunabilirler. Bunu sözlü olarak da yapabilirler, yazılı olarak da yapabilirler. Böyle bir şey anlaşılıyor. Dolayısıyla sekreterye bir liste hazırlayacak, bunu internet sayfasına koyacak. Ülkelerden şey geldikçe, bildirimler geldikçe o liste yenilenecek, yeni ülkeler eklenecek buraya. Bu anlamda da bir yaşayan belge. Yaşayan liste olması öngörülüyormuş. Kopenhag uzlaşmasına katılan ülkelerin şeyleri, içerilmiş olduğu liste. Dolayısıyla daha üstünden bir aydan fazla bir süre geçmeden Kopenhag uzlaşması esnemeye başlamış oldu. Hani birçok ülke aslında birçok gözlemci de 31 Ocağı böyle bir son tarih olarak algılamıştı şimdiye kadar daha şey konusunda, tarih konusunda konusundan başlayarak esneme süreci bu uzlaşmada kendini göstermeye başladı. Öyle anlaşılıyor. Aynı zamanda bir ilişkilendirme teriminin de hani bu Kopenhag uzlaşmasının aslında şeyini belirleyen, hukuki niteliğini de bir ölçüde belirleyici bir anlam taşıyan ilişkilendirme terimi yani ben öyle çevirdim asosiyet edecek ülkeler kendilerini bu da hiçbir şekilde bir bağlayıcılık e, anlamı taşımıyor. Yalnızca bir niyet göstergesi olarak eğer ülkeler kendilerini ilişkilendirmek isterlerse bu e, bir niyet göstergesi olarak e, e, algılanacak, anlaşılacak. <gülüyor> i̇ster ek 1'e girmek yolunda ister ek 2'ye yani uzlaşmanın ek 1'ine ya da ek 2'sine girmek konusunda isterse kendilerini ilişkilendirmek konusunda bir açıklama yapsın ülkeler. Bu hiçbir şekilde e, oraya eklenmek üzere ilan ettikleri sayılarla ya da eylemlerle bağlı olacakları anlamına gelmiyor. Yani Türkiye eğer kendisini ilişkilendirmek isterse bu metinle ve bir de eylem ya da hedef açıklarsa bu şeyin ek olarak bildiriminin içeriği olarak bu ülkeler, bu kendisini bağlayan bir şey anlamına gelmiyor. ilan anlamına gelmiyor. Zaten yani bütün Kopenhag toplantısında, konferansında yürütülen bütün sürecin de ağır basan yönü bana sorarsanız böyle dostlar biraz alışverişte görsünüz, sürdürebilmekti. Yani esas itibariyle hayat tarzını, yani Naomi Klein'le da yaptığımız konuşmada kendisi de benzer bir şey söyledi. Ya yani iklim değişikliği sorununu hayat tarzımızı değiştirme, değiştirmeden çözeceğiz dendi bize. Her zamanki gibi ticaret yoluyla alışveriş yaparak çıkacağız bu işin içinden. Ve bunu da Kopenhag'da herkes biliyordu. Şimdi gene aynı şeyi bilerek işte bu çeşitli kazan kazan sınırla pazarlama e, sınırla ve pazarlak kavramlarıyla kazan kazan herkes kazanacak diye fazla bağlayıcı hiçbir şey yapmadan idare etme e, politikası güdüldüğü görülüyor bana sorarsanız böyle yani. Bilmiyorum. Evet, Kopenhag Konferansı çok uh, üzücü ki uh, günü kurtarma, zaman kazanma uh, konferansı haline geldi. Uh, yani eylem konferansı olması uh, beklenirken um, 2010'a aktarmaya da daha belirsiz bir gelecek tarihe aktarmak için uh, bütün devletlerin bir şekilde uh, idare ettikleri uh, bir 15 günlük süre geçirilmiş oldu şeyde Kopenhag'da hem ortaya çıkan metinlerden hem orada yapılan görüşmelerden şey yapılıyor bu anlaşılıyor yani kazan kazan yalnızca zaman kazanmak evet ama o da yok o tek olmayan şey sermayemizde o zaman yani sermayeyi zaten kediye yüklemiş vaziyette olduğumuz için belki de Kopenhag'dan çıkan tek şey alttan baskıyı devam ettirmekten başka hiçbir çare olmadı gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Evet bu baskı giderek daha fazla önem kazanıyor. Yani Kopenhag'daki gelişmeler sırasında çok açıktı bu. Fakat hem işte bu özetlediğimiz şey nitelik konferans sonrası ortaya çıkan metnin niteliği hem de ülkelerin o günden bu yana konferanstan bu yana ortaya koyduğu tavra bakıldığında aslında aşağıdan gelecek baskı yani toplumların kendisinden gelecek baskı en kritik ee, rolü oynayacak gibi görünüyor yoksa e, bu yani kazanılmış süreyi kötüye kullanmaya çok meyilli oldukları devletlerin anlaşılıyor. Hani bu 2010'u da esneterek daha sonraki tarihlere e, bırakarak bunu sürekli öteleyerek verilecek bir kararı e, aslında bu sorunda mücadele etmek konusunda yeterli bir iradenin olmadığı e, çıkıyor ortaya. İşte şeylerden de bunu görüyoruz. E, 31 Ocak tarihi konusunda ne yapacaklarına karar vermek için bazı taraflar, önemli taraflar toplantılar yapıyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği geçen haftalarda Çevre Bakanları toplandı. Bu hafta sonunda da bu basic ülkeleri denilen dört önemli gelişme yolundaki ülke Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika yeni Delhi'de toplandılar. Kopenhag uzlaşması hakkında ne yapacaklarını e, tartıştılar. Her ikisinden de aslında yeni bir şey çıkmıyor. Avrupa Birliği Bakanlar Toplantısı, Çevre Bakanlar Toplantısı aslında biraz da e, oldukça gönülsüzce hatta e, Kopenhag uzlaşmasını kabul etmeye, hani Avrupa Birliği'nde bunu desteklemesi e, yönünde bir şey yaptılar, eğilim e, sergilediler. Yüzde, konferans dönem önce açıkladıkları yüzde %20 azaltım hedefini %30'a taşıyabilirler mi taşıyamazlar mı? Bu tartışıldı o toplantıda. Fakat hala daha yüzde %20 hedefine bağlı kalmayı tercih etti bakanlar. Bu Avrupa, Avrupa Birliği. Birliği için evet, yani yüzde, Amerika içinse böyle de bir hedef yok zaten. Oradan gelen hiçbir şey yok, açıklamaya yok. Hatta işte senato gündemindeki tasarının... Geleceği konusunda da işte endişeler artmaya başladı. Şeyden sonra yeni o senatör seçiminden sonra. Evet, Amerika'da da zaten o, o yasalarda doğrudan doğruya gene bir avuç şirketin kârlarını korumaya yönelik bir şey sistemi, yani hiçbir savunucusu olmayan bir sistemi savunuyorlar. O yasalar, o öyle bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Bu herhalde olamayacak ama. Evet, hem yasanın, yasanın çıkması şeydi, belirsiz. Hem de çıkmış olsa bile zaten gerektiği kadar bir şey yok. Katkısı olmayacak bu mücadeleye. Geçtiğimiz günlerde de belki konuşmuştuk. Eğer konferans öncesi açıklamalar dikkate alınarak bu Kopenhag uzlaşmasının eklerine ülkeler kendi hedeflerini koyarlarsa... 3.2 derece yani hesaplanan tahminlerden yapılan tahminlerden bir tanesi o. 3.2 derecelik sıcaklık artısına yol açacak, emisyonlara ulaşılacak. Dolayısıyla metnin kendi içinde 2 derecenin altında tutmak, sıcaklık artısını 2 derecenin altında tutmak konusunda bir şey var, ifade var. Kendisiyle çalışır hale gelecek bu metin çok umutsuz bir manzara var karşımızda. Yani bu mekanizmanın aslında şirketleri korumakta olan bu sınırla pazarla mekanizmasının toptan bırakılması gerekiyor. Hiçbir de yani küresel ısınmaya yoktur küresi asılma diyenler zaten karşı, bunun gerçek olduğunu söyleyenlerse, bilenler bilimin dediğini söyleyenlerse, bu, bu mekanizmayla Kyoto doğduğu gibi hiçbir yerde de sonuç alınamayacağını da bildikleri için karşı. Dolayısıyla Amerika'da böyle bir mekanizmanın çıkması şansının çok düşük olduğunda konuşuyoruz yani. Vergilendirme öteki alternatif evet. olarak duruyor karşımızda. Fakat maalesef şeylerde bu metinlerin hiçbirisinde artık vergilendirme ile ilgili somut bir şey yer almıyor. Önleri yer almıyor. İşte evet belki <gülüyor> tamamen değişik vergilendirme mi yoksa işte Henson'un dediği gibi bir fiyatlandırma mı? Membağında kaynağında fiyatlandırma artarak fiyatlandırma ve halka geri döndürme bütün geliri de. Belki o öyle bir mekanizmaya bir takım öneriler olduğunu yazıyordu geçen gün Jim Hansen. Vergilendirme de bir çeşit fiyatlandırma zaten. Evet. Yani sınırlama ve ticaret olduğu gibi karbon vergisi de kirletmenin fiyatlandırılması yani kirletenin bir şekilde bunun bedelini ödemesi için tasarlanmış araç. Fakat sınırlama ve ticaret yönteminde bu tamamen Piyasa aktörlerinin elini terk edilirken yani karbonun fiyatının nerede oluşacağı piyasa koşulları tarafından belirlenirken karbonda baştan belirlenmiş bir fiyat var karşımızda. Dolayısıyla ödenmesi e, olasılıklara bırakılmıyor. Baştan e, yapılandırılmış bir mekanizma tarafından güvenceye alınıyor. Vergilendirmenin böyle bir avantajı var. Ayrıca vergilerden e, elde edilecek gelirin bu vergilerden olumsuz ya da iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinden olumsuz şekilde etkilenecek taraflara yani yoksullara, yoksullara geri ödenmesi söz konusu olabiliyor. Sınırlama ve ticaret mekanizmasında böyle bir şansınız yok. Yok tabii evet ve doğrudan doğruya işte Goldman Seks gibi şirketlere bırakıp onlara gene trilyonlar kazandırmaya yönelik bir şey olduğunu yazıyorlar işte. Ya ama şey vergi demiyor sadece buna işte Hanson ve yani verginin Amerikan toplumunda çok taşıdığı olumsuz anlam taşıdığı da düşünülünce zaten vergi de tam değil diyor işte böyle madende limanda filan doğrudan doğruya. Yani fiyatlandırma yaparak ondan sonra 115 karbondioksit tonu başına 115 dolarlık bir fiyat konup ondan sonra da ücreti bu ücretin %100 olarak halka elektronik banka hesaplarına ya da debit kartlarıyla şeylerle bütün legal yaşayan erişkinlere dağıtılmasını istiyor böyle bir, bir önerisi var. daha küresel ölçekte taşıdığımızda bunun en etkili yöntemlerinden bir tanesi yani hemen baştan fiyat koymayı yarayan bir yöntem. Çünkü Norveç'in de bu müzakerelerde önerdiği şey de bu modeldi. Bütün kotaların yani salım kotaların ülkelere verilecek kotaların daha baştan parayla satılması. Yani ülkelere bedava atmosferi kirletme hakkının ülkelere bedava verilmesi. İşte evet. Kuyo'ta tanımlanmış olanlar gibi 2002 sonrasında da tanımlanmış, tanımlanmış olacak salım miktarlarının baştan parayla satın alınması ülkeler tarafından daha sonra da ülkelerin bunu şirketlere parayla satması ve buradan elde edilecek gelirlerin bir küresel fonda toplanarak en yoksul ülkelere uyum ihtiyaçları için dağıtılması belki en fazla şey yapılması gereken konuşulması gereken önerilerden bir tanesi bu ülkeleri buna ikna etmek zor gibi görünüyor. İşte Avrupa Birliği'nde geçen yıllarda gördük bunu. Enerji ve iklim paketi çıkarken başta böyle bir öneri vardı. Büyük miktarda satmak yolunda şirketlere. Fakat şirketlerden gelen baskı sonucunda esneye esneye %10, %20'lik bir kısım ancak satılabilecek gibi görünüyor şeyden. Evet işte bankalara yapılan bazı sonra Amerika'da artık kimse Wall Streette ya da serbest piyasaya bunu bırakmak istemiyor. Dolayısıyla da yani bütün e, büyük kavganın şeyde geçeceği an, anlaşılıyor. En azından ben böyle okuyorum. Yani zaten mesela Hanson gibi insanlar hem doğrudan eylemi, e, Gandhi, Ivari, e, sivil hareketleri e, savunuyorlar. Ve şey diye başlıyor. Amerikan Anayasası gibi başlıyorlar. Sözler. We the public, we the people. diye. Yani artık her zamanki gibi. O bildik politikaların her zaman biz as usual dedikleri politikaların bu konunun üzerinden silindir gibi üstümüzden geçmesine izin veremeyiz. Hem ekonomimiz hem çocuklarımız hem de gezegen üstündeki diğer hayat formları açısından bunu biz bırakamayacağımız kadar önemlidir. Ve bu yönde baskı yapacağız diyorlar. Yani enteresan bir mücadele biçimine doğru evriliyor diye bakabiliriz belki. Yani. Evet, bu gözlemi şu hani bir, bir tespit var şeyden sonra, Kopenhag'dan sonra sık sık dile getirilen özellikle Amerikalıların e, ve İngiltere kaynaklı işte siyasilerin ve yorumcuların yaptıkları bir tespit bu. İşte Birleşmiş Milletler sistemi şeye uygun değil. E, bu sorunun ele alınması için uygun diye çok büyük bir çok önemli bir sorun bu. E, çok e, farklı yönleri olan işte ticaretten şeye teknik bilimsel alanlara kadar geniş bir alanda eşgüdümü gerektiren bir sorun. Dolayısıyla aynı zamanda da hani çok tarafı ilgilendiren bir sorun. 192 devletin, 193 devletin bir araya gelerek bir masaya oturarak görüş, görüşmelere sonra anlaşmaya varmaları mümkün değil. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler sistemini şey yapalım, terk edelim. Farklı yapılar içerisinde anlaşmalara, parça parça belki anlaşmalara varmaya çalışalım şeklinde bir öneri. Fakat sorunun şey olmadığını, yani tek başına Birleşmiş Milletler Sistemi olmadığını gözden kaçıran bir tespit olduğunu düşünüyorum evet, ben bunu. Yani geleneksel sorunları, öteki siyasi sorunları, insanlar arasındaki ve toplumlar arasındaki sorunları ele almak üzere şekillendirilmiş olan bir yapının aslında insanlıkla yeryüzü arasındaki ilişkiyi yeniden kurmak gibi bir amacı olan bir sisteme uygun olmaması. Yani yeni yapıların yaratılması gerekiyor belki şey için, bu sorunun sizin de tanımladığınız şekilde ele alınabilmesi için ve mutlaka halkların şeyin içinde olması gerekiyor bu karar sisteminin içinde yer alması gerekiyor. Ama bunun belirtileri de var işte. Yani Hem Bolivya'da yapılan toplantılarda hem de çeşitli Amerika'nın kendi içinde de eyalet meclislerinde bile bambaşka şekilde konuşulabildiği görülebiliyor. Bakalım yani ben Kopenhag'dan sonra daha da umutsuz değilim şahsen. <gülüyor> evet taban hareketi konusunda umutlu olmak için çok neden var. Fakat öbür taraftan harekete geçirilecek olan tarafın pek de harekete geçmek konusunda şey olmadığı, istekli olmadığı anlaşılıyor. Evet ama bunları bir, isteklerle bir Hareketin önünde. <gülüyor> Tabii bir şirketlerle ilgili başka bir şey daha. Bu pek şey olmadı. Değerlendirme de gözden kaçtı Kopenhag uzlaşmasının ağırlığı nedeniyle konferans sonrasında. Şimdi o taslak metinler, iki mizakere altının önündeki taslak metinler var başlara dediğimiz gibi. Onların içindeki önemli şeyler, ögelerden bir tanesi deniz ve hava taşımacılığından kaynaklanan salınların evet. azaltılmasıydı. İşte sektörel anlaşmalar filan gibi başlıklar altında ele alınıyordu. Hiç şey yapmadan, göze çarpmadan bu tamamen şeyin dışına çıktı, müzakerelerin dışına çıktı. Yani evet. İki senedir metinlerin içinde yer alıyordu. Fakat şeyde Kopenhag'da yapılan toplantılar sırasında ne hava yollarından ne denizden kaynaklanan emisyonların bu yeni çerçevenin içine, anlaşmanın içine girmesi yolunda bir şey kalmadı, umut kalmadı. Tamamen onu müzakere dışı bıraktılar. Büyük ölçüde de yine Amerikan ter tercihiydi bu. Bir ölçüde Denizcilik Örgütü, İMO'nun. Tercihini yansıtıyordu havacılık sektörü biraz daha istekliydi i̇şte bir küresel rekabet ortamı yaratabilmek için anlaşmanın resmi anlaşmanın içinde olmasını istiyorlardı. o çıktı şeyin dışına müzakerelerin dışına o tamamen yeni piyasaya bırakılmış gibi görünüyor. Başla. Evet bu devam ediyor ama mücadele de. Bakalım nasıl olacak. Peki be, burada kesmek zorundayız. Çünkü birazdan da Naumik söyleşi yayınlamaya başlayacağız. Bunların nasılsa etraflıca tartışma fırsatı da bulacağımızı umuyorum. Evet değerlendirmeye devam edeceğiz. 2012 gündemiyle ilgili bir konumuz daha vardı. Onu da gelecek programda değerlendirelim o halde. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Açık Gazete Açık Radyo, 94.9 burası ve Açık Gazetesi onun. Ve yazar, gazeteci, aktivist ve film yapımcısı Naomi Klein'la birlikteyiz ve onunla küçük bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Um uh, Klein we're very glad to have you at such a open radio microphones. Where it's an honor for us. Now, here's Now, my, my Klein. First question. Book, Sizi açık radyo mikrofonları önünde disaster ağlamak disaster bizim capital. için hem keyif hem you de onur. Hemen ilk sorumuzu soralım. Responses. Şok doktrini Felaket Kapitalizminin Yükselişi adlı kitabınızda şöyle yazıyorsunuz. Savaşlar ve doğal felaketlere yapılan müdahaleler öylesine mutlak bir şekilde özelleştirilmiş durumda ki artık bunların savaşlarla felaketler bizzat yeni piyasalara dönüştü bunlar. Dolayısıyla piyasalarda canlanma olması için savaşın bitmesini beklemeye gerek kalmadı. Mecra mesajın kendisi oldu çünkü. Geçen salı Haiti'de meydana gelen büyük depremden hemen sonra sizin bu felaket kapitalizmi diye nitelen nitelendirdiğiniz şey ülkenin üzerine zorla dayatılıyor mu acaba? Aklımda Amerika'nın binlerce asker göndermesi, sağcı Heritage Vakfı'nın hemen depremden sonraki ilk günde Haiti'yi yeniden şekillendirmek için bir fırsattan bahsetmesi gibi olaylar var. Ne dersiniz diye sorduk. Naomi da şöyle cevap verdi. Biraz dinleyelim. Kesinlikle diyor. Böyle afetler geldiğinde, ki iklim değişikliğinden dolayı gittikçe artan sıklıkta geliyor bunlar biliyorsunuz. Hep aynı şey oluyor. Gerçi bu bir depremdi ve küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı değildi ama Haiti bu sene beş kasırga vurdu. Haitililer iklim değişikliğinin ön cephelerinde bulunuyorlar. Ve yeniden inşa, yeniden yapılanma muazzam bir endüstri oldu artık, dev bir sektörden bahsediyoruz. Şu anda verilen mücadele, Haiti'nin yeniden inşa edilmesinden, Haitililerin yararlanmasının garanti altına alınması. Asıl mücadele bunun üstünde. Sözleşmeleri onların yapması, Haiti'nin yeniden inşasının birçok sorunun, temel sorunun çözümüne yardımcı olması. Deprem felaketini olabileceğinden çok daha kötü hale getiren de bu temel sorunlardı zaten diyor Klein. Büyük bir kenti, büyük bir yerleşim merkezini vuran bir deprem, kitle ölümlerine sebep olacaktır tabii ama Haiti'de kamusal altyapının mevcut olmamasından dolayı binlerce insan gereksiz yere hayatını kaybetti. Amerika'nın dikte ettiği tarım politikaları yüzünden milyonlarca Haitilinin tarım arazilerini terk edip şehirlere göç etmek zorunda kalmış olmasından dolayı Haiti'nin son derece kaotik bir şehirleşme sürecinden geçmiş olduğu gerçeği de var ortada. Bunun sonucunda da, kesin rakamlar elimde değil şu anda ama başkentin nüfusu çok kısa bir süre içinde büyük bir patlama yaşadı. Burada esas sorun şu, bu ülkeyi şoklara daha dayanıklı hale getirecek şekilde nasıl yeniden yapılandırabilirsiniz? Herhangi bir ülkeyi de. Çünkü Haiti her türlü krize karşı son derece korunmasız zaten. Mesela yiyecek krizine karşı. Geçen yıl yiyecek krizi kri sırasında Porto Prens'te isyan çıktı. Neden? Çünkü Haiti şimdilerde yiyecek ithaline tamamen bağımlı hale gelmiş durumda. Peki bu neden? Tarım sektörlerinin büyük kısmı yok edilmiş durumda da ondan. O zaman temel besin maddelerinde ani bir fiyat yükselmesinin feci sonuçları olabiliyor. Haiti her türlü şoka açık bir ülke. Yiyecek krizine, finans krizine, iklim krizine. O zaman da soru şu oluyor. Bu, bir ülkeyi bu şoklarla krizlere karşı nasıl daha dayanıklı, daha dirençli hale getirecek şekilde yeniden inşa edebiliriz? Yiyecekte egemenlik, elbette bu yeniden inşa sürecinin önemli bir parçası olmak zorunda. Hayitlilerin geçimlerini sağlayacağı işleri olması lazım ama bunun yanında becerilerine de tekabül eden işler olması lazım ki şoklara direnecek kapasitede bir kamu sektörü de oluşturabilsinler. Hepsi birlikte ele alınmak zorunda. Ama ne yazık ki böyle bir felaket karşısında ağzından salyalar akan Amerikan şirketlerini, Kanada şirketlerini daha şimdiden iş başında görüyoruz, Fransız şirketlerini. Yeniden inşaat sözleşmelerini elde etme peşindeler hepsi. Yani yeni baştan Irak filmini göreceğe benzeriz. Irak'ı yeniden inşa etme adı altında o korkunç işleri yapan aynı şirketler, aynı korkunç mühendislik ve müteahhitlik firmaları burada sözleşme peşinde yine. Çünkü potansiyel olarak burada yüz milyonlarca dolarlık taahhüt işi var ve bunları istiyorlar onlar da. New Orleans'de Katrina kasırgası olayında sanıyorum 3 milyar dolar tutarında sözleşme söz konusuydu. O da sadece bu geçici yapıları inşa etmek için. Şimdi de 400 bin Haitil'inin Porto Prens'ten çıkarılıp geçici bir şehre yerleştirileceğine dair planlar duyuyoruz. Peki bunu kim inşa edecek? Şartları nedir? Kim belirliyor bu şartları? Yani krizin ortasında ne yazık ki bu gibi konulara odaklanmak zorundayız. Ben kitabı onun için yazdım. Asıl kriz anında uyanık olmamız gerektiği konusunda insanları uyarmak istedim kriz bahanesi altında gözlerden uzak yapılmak istenen gizli anlaşmalar konusunda. Burada ortaya atılan ve gerçek kabul kabul edilmeye başlayan en önemli masallardan biri de şu oluyor çünkü. Büyük bir felaket yaşayan insanların geçirdikleri travma o kadar büyük oluyormuş ki, o insanların yeniden inşaat sürecinde yer almaya takatlerinin kalmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla siz her şeyi onlar adına kararlaştırarak Haitililere bir iyilik yapmış oluyorsunuz. İyi mi? Miami'de ya da Montreal'de bir toplantı düzenliyor ve Haitililer için bir Marshall yardımını oracıkta veriyorsunuz. Şimdi bu pazartesi günü olan da bu işte. Kanada'nın Montreal kentinde devasa bir yeniden inşa konferansı yapılıyor. Niçin Montreal'de olsun ki bu toplantı? Her şey tersine işliyor yani. Yardım ve desteğin çok hızlı olması lazım. Böyleyken gayet yavaş oldu. Çünkü Haitililer kurtarıcı olarak kabul edilen insanlar tarafından düşman muamelesi gördüler. Kurtarılacak insanlar olarak görülmediler. Bunun sebebi de şuydu. Irak ve Afganistan işgalleri Amerikan ordusunu o kadar iki paralık bir duruma düşürdü ki ve bunu yalnızca bu işgaller Amerikan ordusunu aşırı gerdi anlamına söylemiyorum. Demek istediğim şu, işgal zihniyeti Amerikan askeriyesinin her yönüne öylesine nüfuz etti ki artık bu askerler herhangi bir sahaya girdiklerinde oradaki insanlara düşman muamelesi etmekten başka bir şey yapamıyorlar. İnsanlara nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlar. Tek bildikleri işgal etmek. Herkes diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri Haiti'yi işgal etmekten başka bir şey yapmadı. Valla işgal etmek istiyor mu bilmiyorum gerçekten. Samimi konuşmak gerekirse işgal etmek istediklerini sanmıyorum. Baştaki Preval hükümetini büyük ölçüde kontrol altında tuttukları göz önüne alınırsa Haiti'yi çoktan işgal etmiş durumdalar zaten. Bana sorarsanız yapmayı bildikleri tek şey de bu zaten onların. İşgal etmek. Bence Haiti'deki asıl kaygıları başka olacak. Haitililerin toplu halde yurt dışına göçmelerini önlemek bunların başında geliyor. Amerikalılar mülteci sorunundan, Amerika'ya mülteci akını olmasından çok korkuyorlar. Haiti üzerinde askeri kontrol meselesinden bahsediyorsak, bence kontrol altında tutacak birçok başka yolları var Haiti'yi. Şu anda Haiti'deki durumları bilinçli bir işgal değil bence. Ama bir ülkede işgal ordusu gibi davranıp bir başkasında başka türlü davranmak, çok zor bir şey zaten. Zaten ben de bir ufak ekleme yapıyorum burada. Diyorum ki sözünü ettiğiniz bu sığınmacı akımın akınını önlemek için Haiti'ye denizden de bir abluka başlattılar zaten diyorum. You know, really happy to see people respond. Evet, fakat işin bir başka yönü var diyor Naomi Klein. Pozitif taraftan bakarsak insanların Haiti halkına gerçekten yardım etme konusunda gayet hızlı davranmış olduklarını görmekten çok mutlu oldum. Facebook'ta bir grup oluşturuldu mesela. Haiti'de şok doktrinine hayır diye. Bir haftadan kısa sürede 20 binden fazla 25 bin üyesi oldu. Ayrıca IMF'ye baskılar başladı. Haiti'ye 100 milyon dolar ödünç vereceğini açıklamıştı IMF ve bu müstehcen bir şey. Yani böyle bir anda bir ülkeye bağış değil de borç verme fikri ancak müstehcen diye tanımlanabilir. Ve IMF baskılar karşısında o krediyi bağışa çevireceğini açıklamak zorunda kaldı. Henüz fiiliyatta yapmadılar ama söylemi değiştirdiler. Bir de yazılı olarak bu krediyi her türlü şarttan ayrı tuttuklarını belirttiler. Bu da geçen hafta söylediklerinden farklıydı. Bütün bunlar da felaketlerin sömürülmesine karşı dünyada bir duyarlık yükseldiğini gösteriyor bence. Dolayısıyla ne olacağını ileride göreceğiz diyor Naomi Klein. Soruyoruz. Haiti'de de şok emici faktörlerin devreye girip girmeyeceği meselesi been shocked so many times <gülüyor> and it's not like the US wasn't able to do var, to Haiti before the tarih boyunca o kadar şok it. yemiş bir ülke ki yani so, Amerika depremden önce de Haiti'de istediğini yapamıyordu diye bir şey denemez <gülüyor> yapıyordu zaten <gülüyor> Daha dün bir makale vardı, hadi limanı özelleştirelim diyorlardı. Çünkü zaten her şeyi özelleştirdiler hemen hemen. Dolayısıyla her zaman peşinde koşacakları bir yapılacaklar listeleri vardır onların. Ama neoliberalizmin Hait'ini ne hale getirdiği o kadar bariz ki orada başka bir ekonomik modelin denenmesi için de iyi kötü bir moment oluştuğu da söylenebilir. Tarım ekonomisine ve yiyecek egemenliğine yeniden dönüş fikri de yeniden Haiti'de kök salabilir bence. Bunun aksine bir fikir ileri sürmek çok zor olacaktır. Özellikle başlıca şehir merkezleri yerle bir olmuşken ve insanlar da zaten sırf hayatta kalmak için kırsal alanlara giderlerken. Eğer Porto Prens dışında akrabaları falan kalmışsa başkenti terk edip oraya gideceklerdir sırf yiyebilmek için. Dolayısıyla bu dönüşte zaten organik bir şekilde gerçekleşiyor. Bu hareket üzerine bir politika inşa etmek de epey dolambaçsız ve kolay olur. Tamam denecektir. İnsanları kırsal bölgelerde tutabilmek için bir politikaya ihtiyacımız var bizim. Öyleyse diyoruz biz de açık radyoda olarak bir tür şok direncinin gelişeceğini umalım. Evet umarım öyle olur diyor. Nonikler. İkinci sorumuz da şu, Kopenhag İklim Konferansı hakkında, konferans sırasında iki hafta boyunca oradaydık, takipteydik, sizin bu konudaki yazılarınızı, konuşmalarınızı izlemeye çalıştık. Hemen Kopenhag Konferansı öncesinde şöyle yazmıştınız, karbon ticareti gibi çözümler atmosferin tarihte görülmemiş ölçüde özelleştirilmesini temsil ediyor." Offsetler, telafiler, yutaklar da sömürgecilik dönemlerindeki kaynak talanına dönüşecek bir tehdit oluşturuyor. Aynı makalede siz bu mekanizmaların işe yaramayacağını ama daha kötüsü bu başarısızlığın, yoksulluk ve eşitsizliğini dramatik bir şekilde artıracağını da yazdınız. NASA'dan iklim bilimci Dr. Jim Hansen bu karbon ticareti ve offset mekanizmalarının aynı derecede güçlü kelimelerle yerden yere vuruldu, vurulduğu bir makale yazdı geçenlerde. Goldman Sachs Bankası'nın karbon ticaretini sepetleyin gibi bir başlıkla. Ne diyorsunuz? Valla bu fikrin gündeme getirilmedi, getirilmesindeki zamanlama olağanüstü bir kere. İklim değişikliği sorununa piyasa odaklı çözümler getirme fikri Kyoto'nun imzalandığı zamana denk gelir. Burada feci de bir ironi var. Çünkü Amerika yalnızca Amerika'nın yapabileceği bir şey yaptı ve Kyoto protokolünün imzalanması görüşmesine giderken dedi ki biz bunu imzalarız ama bir şartla. Karbon ticareti ve piyasaya, çözümlerin, piyasaya dayanan çözümlerin Kyoto protokolünün temel taşı yapılması şartıyla. Yani bunlara izin veren alternatiflerin kabul edilmesini istediler. Bunun üzerine dünyada Amerika'nın talepleri doğrultusunda görüşlerini değiştirdi ama Amerika Kyoto protokolünü onaylamadı. O kadar da aşina olmadığımız bir durum değil aslında. Durban'da düzenlenen ırkçılık konferansında da aynı şeyi yaptılar. Yeni talepler, dünya değişti sonra anlaşmayı imzalamadılar. Esasen neoliberal mutabakatın bir parçası bu. Devlet düzenlemeleriyle, regulasyonlarla falan hiçbir şeyi çözemezsin. Değişimi harekete geçirmek için mutlaka piyasa teşvikleri bulmak zorundasın şeklindeki anlayışın ayrılmaz bir parçası. 99'dan beri iklim konusunda söylenen şeyler bunlar. Kopenhag'daki esas mesele gerçek meydan okuma ise başkaydı. Özellikle gençler buna inanmıyorlar. Çevre hareketinin bel kemiğini oluşturan genç aktivistler çok kısa bir süre önce finans kapitalizminin çöküşünü gözleriyle gördüler. Anlamadıkları çok karmaşık herhangi bir şeyden iyice şüphe duyuyorlardı. Hatta türevler ya da karbon ticareti gibi. İyice eğitim görmüş olanların bile kafalarının almadığı şeylere kuşkuyla yaklaşıyorlardı. Ve bu insanlar şuna inanıyorlardı. İklim krizini çözmenin yolu aslında petrolü, kömürü yerin altında bırakmak gibi şeyleri yapmaktan, Kanada'daki katranlı kum gibi kirli enerji kaynaklarını kullanmamaktan geçiyor. Bu katranlı kum gibi şeylere Irak işgalinden önce dünya petrol rezervlerinin bir parçası gözüyle bile bakılmıyordu. Bu katranı sıvı petrol haline dönüştürme süreci o kadar pahalı ki, Normalden 3 kat daha fazla fosil yakıt enerjisi harcamayı gerektiriyor çünkü. Delilik bu intihar, intihar operasyonu. Yani bize söylenen şuydu, iklim değişikliği sorununu hayat tarzını değiştirmeden çözeceğiz. Her zamanki gibi ticaret yoluyla, alışverişle çıkacağız işin içinden. Bana sorarsanız Kopenhag'da herkes bunu biliyordu. Yani bunun bir dolaptan ibaret olduğunun farkındaydı. Kazan kazan formülünün hepimizin kazançlı çıkacağı fikrinin bir sahtekarlık olduğunu herkes biliyordu. Şu anda Amerika'da da aynı şey. Bu cap and trade kavramı Obama'nın enerji politikasının temel taşı durumunda ama tabandan hiçbir destek almıyor. Bundan menfaat sağlayacak sektörlerden destek sadece var. Muazzam bir muhalefet var. Şimdi dürüst olalım, Amerikan halkının hatırı sayılır bir kesimi iklim değişikliğinin gerçek olduğunu kabul etmiyor. Bu kesimdeki insanlar sınırla ve pazarla kavramına karşı çıkıyor. Çünkü onlar bunun zaten mevcut olmayan bir soruna çözüm olarak önerilen bir şey olduğuna inanıyor. Açık ki buna karşı duruyorlar. Öte yanda küresel ısınma gerçekten var diyenler de, küresel ısınmayı çözmekte hiçbir işe yaramayacağını bildikleri için karşı çıkıyor. Yani bu formülü ortaya atanların kendi hesaplarıyla dahi sınırla pazarla yöntemiyle bilimin bize gösterdiği hedeflere yakın kesintiye ulaşılamayacağını ulaşmak şöyle dursun bunların yanına bile yaklaşamayacağını herkes açıkça görüyor. Şimdi şundan bahsediyoruz. 2020'de 90 seviyelerine göre %4'lük bir kesinti hedefinden bahsediliyor. Oysa Bilimin gerekli olduğunu söylediği kesinti yüzde 40. Neden bahsediyoruz? Delilik bu. Bunları öngören yasalara kim inanıyor peki? Neredeyse hiç kimse. Bunun doğal bir tabanı yok. Benim umudum şu, Obama yönetimi tüm bu sınırla ve pazarla konulu yasa tasarılarını ve bunlara dayanan siyasaları bir yana atacak. Ve her şeye baştan başlayacak. Şimdi başka bir soru soruyoruz. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde çok yeni bir karar çıktı. Birleşmiş Vatandaşlar adlı grubun Federal Seçim Komisyonu'na karşı yaptığı başvuru. Başkan adaylarından Rafney'dir. bunun üzerine hemen bir yazı yazdı. Bu başvuru sonucunda tamamen şirketlerle yine seçmen aleyhine bir karar çıktı diyor. Zaten çürümüş olan seçim usullerimiz üstüne şirketler büsbütün çökecek. Bu karar buna izin veriyor hali hazırda zaten zayıf düşmüş demokrasimizin dokusunda paramparça ediyor diyor. nedir ayrıca şirket düzel kişiliğinin hepten ve tamamen lağvedilmesi gerektiğini söylüyor. Radyomuzun favori insanlarından De'nin'i Granny de 100. yaş gününde şirketlerin tahakkümü altındaki devlete karşı demokrasiyi savunuyordu. Siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz dedik. Yüksek mahkeme kararının zamanlaması da olağanüstüydü diyor Naomi Klein. Yani bu karar Amerika'nın demokrasiden geriye ne kaldıysa ki çok fazla bir şey de kalmadı, onu da yok etme konusunda gerçekten kararlı olduğunu gösteriyor. Şu anda Amerika'da geçerli sistem kapitalizm değil, korporatizm yani şirket sistemi ya da eş dost kapitalizmi. Bu açık. Tam da bunun dünya aleme alenen gösterildiği açığa vurulduğu bir anda gelen bir karar bu. Bunun böyle olduğunu herkes görüyor. Hani sadece bankaların kurtarılması operasyonuna bakmak yeterdi de Her şey o kadar ortada ki bu ülkede hükümeti kendi özel bankaları hatta ATM makineleri olarak görüyorlar. Şirketler hükümetten neye ihtiyaçları varsa alıyor. Tıpkı bankadan para çeker gibi. Karları özelleştiriyor, kayıpları sosyalleştiriyor, toplumun sırtına yüklüyorlar. Politikanın tepeden tırnağa kokmuş bir haraç mesleği olduğunun herkes farkında. Herkes siyasi parti içinde geçerli. Ve bu durumun en fazla ayuka çıkmış olduğu bir anda bu karar çıkıyor. Ayuka çıkmış diyorum çünkü büyük mali çöküşten, erimeden sonra... ...bankaları regüle etmeyi beceremediler. Çöküşten bir buçuk yıl sonra nerede duruyoruz acaba? Oysa başta herkes ciddi regulasyon yasaları çıksın... ...başarısız olmalarına izin verilemeyecek kadar büyümüş dev bankalar bölünsün... ...bir daha böylesine riskli faaliyetlere girişmelerin önü alınsın... ...bir sürü tedbir getirilsin. Bunları istiyordu, bekliyordu. Bir buçuk yıl geçti ve ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Bankalar daha önce olduklarından bile daha büyükler. Türev mekanizmaları denen şeyler tümüyle regülasyon dışı. Bankaların son derece riskli mali faaliyetlere girmesine de hiçbir engel getirilmiş değil. Bunların hepsine izin veriliyor. Bankalar hiçbir biçimde riskleri azaltılmış değiller ve herkes neden böyle olduğunu gayet iyi biliyor. Çünkü bankalar Washington'ın gerçek sahipleri de onda. Senato Çoğunluk Partisi lideri Dick Durbin bile ödeyemedikleri borçları yüzünden evlerinden tahliye edilen ev sahiplerini biraz koruyacak bir kanunu geçirtmeyi başaramayınca öylesine hüsrana uğramıştı ki bir gün ya burasını bankalar ele geçirmiş yani meclisten bahsediyor Amerikan Temsilciler Meclisi'nden gibilerinden bir konuşma yapmıştı. Şimdi bu artık herkesin dilinde. Yani herkes bunu yasallaşmış yolsuzluk olarak görüyor. İşte tam bu noktaya gelinmişken, herkes bunu görmüşken Yüksek Mahkeme çıkıyor. Şirketlerin politikacılarını satın almasını kolaylaştıran bir karara imza atıyor. Gerçekten müthiş. Duda dudak duda bir durum doğrusu. Eğer iyimser im, bakmaya karar verecek olursak, bunun nihayet Amerikalıların ihtiyaç duyduğu son hamle olduğunu da iddia edebiliriz. Yani Ralph Nader'ın önerdiği türden şeyleri yapmak, meselenin özüne inmek, şirket tüzel kişiliğinin peşine düşmek için gerekli ivmeyi bu mahkeme kararının verdiğini söyleyebiliriz. Bu işin kökünde büyük ölçüde tüzel kişilik meselesi yatıyor çünkü. Ayrıca seçim kampanyalarının finansmanı konusunda çok çok ciddi reformlar için de aynı şey. Şirketleri siyasetin dışına çıkartmanın şart oluşu vesaire birçok şeye ihtiyaç var. Örneğin kamusal hava yolları şirketlere kiralanıyor. Şirketler onların sahibi değil. Onlara bazı haklar bahşedilmiş. Ama haklarla birlikte sorumluluklar da gelir. Mesela televizyonda küfredemezsiniz. Buna izin yoktur veya Janet Jackson memesinin ucunu gösteremez filan. Böyle şeyler işte. Ama şirketlerden bunların yanı sıra başka bir şey daha talep edersiniz, edersiniz. Siyasi partilere televizyonlarda parasız reklam yapma hakkını vermelerini istersiniz. O zaman partiler de on milyonlarca dolar reklam harcaması yapmak zorunda kalmazlar. Kamusal hava yollarında uçma hakkı istersiniz siyasi partiler için. Çok basit şeyler bunlar. Bizim Kanada'da böyledir. Birçok demokrasi böyle işliyor. Amerika'da partiler ve siyasetçiler kolaylıkla böyle haklara sahip olabilirler ama değiller elbette. Çünkü onların böyle bir hak elde etmesi mesela Fox News'un, CNN'in, NBC'nin gelirlerinin azalmasını gerektirir. E tabii onlar da bunu kaptırmamak için kıyasıya savaşacaklardır. Ve tabi hiçbir politikacı bu savaşta büyük şirket medyasını karşısına almak istemez. Belki de bu bir seçim desteği sayılmalı ayrıca bir çeşit sübvansiyon. ...sübvansiyon mu diye soruyoruz. Evet, bayağı sübvansiyon diyor. Özellikle seçimlerde partiler gittikçe daha büyük rakamlar harcadıkları için. Mesela son seçimlerde bir milyar dolar harcadılar diyor. For the last two questions, if you please... Uh, uh... Peki son sorulara geçelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde Hrant Dink Konferansı'nda bu konuda konuşacağınızı biliyoruz ama dinleyicilerimize de bu konuda biraz bilgi aktarmak iyi olur. Yeter artık. Artık boykot zamanı. Geçen yıl Guardian Gazetesi'ne yayınlanan makalinizin başlığı buydu. Filistin'in kanlı işgalini sona erdirmenin en iyi yolu, İsrail'de Güney Afrika'da ırkçı apartheid rejimini sona erdiren türde bir boykot hareketiyle karşı karşıya bırakmak diye yazmıştınız. Bunu biraz açar mısınız? Konferansta bu konu üzerine konuşuyorum diyor Namiklan çünkü bana kalırsa bu Grant Dink'in verdiği uğraşın ruhuna çok uygun düşüyor. Sanırım Dink azınlık haklarına evrensel temelli bir hak bakışı ile yaklaşıyordu. Daha dar bir etnik merkezli haklar üzerinden değil. Ana kalırsa Filistin'le Filistin sivil toplumuyla dayanışma hareketi de giderek asıl böyle bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu sonucuna varmış durumda. Gerçekte Oslo mutabakatının çökmesinden itibaren bu fikir giderek olgunlaşmaya başlamıştı. 2001'de Durban'da yapılan birinci ırkçılık konferansında Filistin sivil toplumu gayet net bir stratejiye vardı. Temelde şunu diyordu, siyasi çözüm arayışları başarısız olmuştur. Denedik, başaramadık, çalışmıyorlar, barış süreci çöktü, adalete ulaşmak için başka yol lazım. Durban'a bu fikirle geldiler. Apartheid denilen o, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı politikası, sivil toplum aracılığıyla, boykotla, yatırımların geri çekilmesiyle, dört bir yanında dünyanın halklarla, öğrencilerle, sendikalarla yenilgiye uğratıldı. Bu insanlar kendi hükümetlerinin yapamadığını yapıyor. Güney Afrika'yı boykot ediyorlardı. 80'li yıllar Soğuk Savaş, Reagan Güney Afrika Başkanı Dekler ki destekliyor. Çünkü Dekler, Soğuk Savaş'ta biz sizin müttefikiniziz diyor. Komünizmin Afrika'ya yayılmasına set çekiyoruz biz burada. Şimdi resmi dış politikadaki bu ahlaki iflastan dolayı ki şimdi aynı şeyi İsrail'de de görüyoruz. Halkın dış politikası diyebileceğimiz bir politika gelişti. Üniversitelerde konseyler, şehir meclisleri, kasaba konseyleri filan bir dizi karar aldılar. Madem hükümet yatırımları durdurmuyor, o zaman biz meclis olarak kendimiz durdururuz yatırımları, ekonomik yaptırımları biz kendimiz uyguları dediler. Anlamı şu, Güney Afrika ile iş yapan çok uluslu şirketlerle sözleşme yapmayı reddediyorlar. Güney Afrika ile çalışan bankalardan paralarını çekiyorlar. Sonunda bütün bunların Güney Afrika ekonomisi üzerinde çok çok güçlü bir etkisi oldu. Güç ilişkileri böyle işliyor işte. Apartheid politikası Güney Afrika'da ekonomik olarak çok işe yarayan bir şeydi. Çünkü şirketlere o ucuz sömürülen iş gücü kaynağını sağlayan araçtı. Altın ve elmas madenlerinde ucuz iş gücü çalıştırıyor. Onları acayip zenginleştiriyordu kendilerini. Yaptırım hareketi apartheidın artık karlı olmayacağı anlamına geliyordu. Bu şirketlerin ırkçı politikalara destek verdikleri için ekonomik açıdan cezalandırılacağı anlamına da geliyor. Bunun üzerine Dekler Hükümeti'ne gittiler. Dediler ki bunun durdurulmasını sağlayın. Uzlaşma lazım. Bu böyle devam edemez çünkü bu şekilde işimizi sürdüremeyiz. İşte İsrail'de yaratılması gereken baskı da bu türden bir şey. İsrail'in sorunu şu, barış için yeterince özendirici bir sayık yok. Olmaması da İsrail'in gittikçe artan hukuk tanımazlığının hem Batı ülkeleri hem de Türkiye gibi birçok ülke tarafından ekonomik olarak ödüllendirilmesinden kaynaklanıyor. <gülüyor> Bu ülkeler İsrail ile yeni ticaret anlaşmaları yapıyorlar, ikili ticaretlerini genişletiyorlar. Örneğin Kanada %45 oranında arttırdı Lübnan saldırısından sonra. Geçen yıl İsrail Gazze'ye saldırdığında Tel Aviv'de hisse senetleri piyasası yükseldi borsa. Genellikle ülkeler uluslararası hukuku umursamazca çiğneyen davranışlara girmeden önce dikkatli bir hesap yapmak, Bunların kendi üzerlerindeki olumsuz sonuçlarını dikkate almak zorundalar. Oysa İsrail de böyle olmuyor. Onlar böyle negatif sonuç hissetmiyorlar. Ama bunun bir olumsuz etkileri muhakkak olmalı. Ve eğer hükümetler başka birçok durumda yaptıklarının aksine uluslararası hukuku uygulatmak için İsrail'e bu negatif sonuçları dayatmaya yanaşmazlarsa o zaman halkların devreye girmesi icap eder. İsrail mallarına boykot hareketi de bundan ibaret işte. Türkiye, Türkiye açısından da burada çelişmeli bir durum var. Bir yandan Türkiye hükümeti Gazze saldırıları karşısında İsrail'e karşı tavır alıyormuş gibi görünüyor, diyoruz biz de yorumluyoruz. Ama öte yandan da mesela bu insansız uçaklar konusunda ve başka konularda ticari işbirliği yapıyorlar. Part of what this movement is about is, is you know, part of what solidarity activism with Palestine is about is. Türkiye işgalde iliştirilmiş, embedded durumda. Böyle bir rolü var. İnsansız uçaklarda, her onlar falan, bu dayanışma hareketinin mücadele ettiği şeyin bir parçası zaten. Dayanışma hareketinin giderek farkına vardığı bir şey de şu. İsrail, Filistinleri dünyadan gizliyor. İnşa ettikleri duvar tam da bu amaca yönelik. Filistinleri İsrail'den de gizliyorlar. İsraililer duvarın öbür yanında nasıl bir hayat olduğunu da görmüyorlar, bilmiyorlar. İsrailli gazeteciler Gazze'ye sokulmuyor. Amirahası Gazze'den çıkarken tutukladılar. Gazze neredeyse görünmez kılınmış durumda. İsrail basınında bile böyle bu. Ve insansız uçaklar, şoförsüz buldozerler gibi teknolojilerin kullanılması hatta kontrol noktalarında gittikçe yüksek oranda otomatik kontrole bağlanması, aslında bütün bunlar adeta dokunmadan, elini bile sürmeden işgal durumu yaratmak için. Yani savaşta kendini bedenen gösterme zarafetine dahi lüzum görmeden yürütülüyor her şey. Böyle bir durumla işbirliği yapmak, Filistinlilerin görünmez olması durumuyla işbirliği yapmaktır aslında. Bence... Türkiye hükümetinin İsrail'in Gazze'de işlediği büyük suçlar konusunda giderek sesini yükseltiyor olması gerçeği politik bir sebepten kaynaklanıyor. Kamuoyu İsrail'in yaptıkları karşısında o kadar büyük bir infial duyuyor ki Türkiye'de, politik acılar da bu tepkiye mutlaka bir ses vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve bu da gösteriyor ki aşağıdan hükümetlere daha fazla baskı yapılmasına çok elverişli bir zemin var aslında. Kelimelerin ötesine geçen bir baskıya ihtiyaç var. The grace to show up to, for, for the war in person, um, and this is, this is, uh, I think to collaborate with that um, is to collaborate with the disappearance of, of Palestinians, really. Um, and uh, you know, I think the fact that the Turkish government has become increasingly outspoken about the crimes in Gaza is about the fact that politically um, the, the public is so appalled <laughs> by, mm -hmm. by Israel's actions that the politicians have to give it some kind of a voice. Yeah. And it shows that actually the ground is fertile for more pressure um, uh, and uh, a, a, a, and for it to be more than words. Well, Naomi Klein, mm -hmm. thank you very much for being here with us oh, you're most welcome thank you thank you thank you for all your support Naomi Klein'la görüşmemiz bu şekilde cumartesi günü yaptığımız bir görüşmeyi bugün yayınladık size gazeteci yazar aktivist ve film yönetmeni aynı zamanda kendisi yeni kuşağın en önemli düşünürlerinden sayılıyor Kendisinin Naomi Klein'in 2010 Hrant Dink İnsan Hakları ve Ifade Özgürlüğü Konferansında bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde saat 15'te tutarlı olmanın gücü Batı medyasında Filistininin insanlığını savunmak adlı bir konuşması da var. Biz de takip etmeye çalışacağız radyo olarak ve bu şekilde açık gazetede. De bir önemli konu ağırlamış olarak bugünkü programımızı da kapatıyoruz. E, Lhasa'nın şarkısını da Naomi Klein'in e, kocası Avi Lewis'le birlikte e, şeydeki, e, Arjantin'deki işçilerin e, sahipleri tarafından terk edilip gidilen fabrikalara orada çalışan işçilerin o fabrikaları yeniden çalıştırılmasının, çalıştırmasının ve karşılaştıkları muazzam hukuki zorlukların filan hikayesini anlatan da Take Al adlı filmin final sahnesinin müziğini yaratan, geçenlerde de hayata veda eden, Kanada'da yaşayan Meksikalı Lasa'nın şarkısıyla da bitiriyoruz programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ko, todo está perdido yo vengo a ofrecer corazón tanta sangre que se llevó al Seni sevdim. Seni sevdim. Seni sevdim. Seni ya sé qué pasa, será tan simple pensar Una cuchillada. ler Çıkkastı.